Yeah. Csak Merhaba kainat, bugün 25 Aralık Cuma. Yıl 2015, ay 12, gün 359, Kasım 48. 1437, Hicri Rebiülevvel 14, 1431, Rumi Aralık 12. İsmet İnönü'nün vefatı, 1973. Günün sözü, bir memlekette namus erbabı, la akal namussuzlar kadar cesur olmadıkça o memleket için kurtuluş yoktur. İsmet İnönü. Günün tarihi 373 yıl önce bugün 25 Aralık 1642'de İngiliz fizikçi ve matematikçi Sir Isaac Newton Lincolnshire'de doğmuştu. Newton diferansiyel ve integral hesabı buldu, başına bir elmanın düşmesinden esinlenerek yer çekimi yasasını ortaya koydu, ilk aynalı teleskobu yaptı. Ölümü Londra 20 Mart 1727. Büyük Saatli Marif Taktimi Woman is the nigga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 If she's here, we say she's trying to be a man Put her down, we pretend so hard That she's above us Woman is the nigger of the world Yes, she is If You don't believe me, take a look at the one you win Woman is the slave believe me, you better scream about it. Take a bed and raise our children. And then we leave a flat for being a fat old mother hand. We tell her home is the only place she should be. Then we complain that she's too unworthy to be our friend. Look at the one you win One is the slave to the slave Ooh. Yeah, you better scream it Every day on TV And wonder why she has no guts or confidence When she's young we kill her will to be free By putting her down for being dumb We put her down for being dumb oh! believe me, you better screen all about it. Merhaba herkes. Açık Radyo Burası 94.9 açıkradio.com ve Açık Gazete yapıyoruz bu haftanın son Açık Gazetesi. Ama Armanda Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı John Lennon'un ünlü Woman is the nigger of the world. Kadın dünyanın zencisidir, köledir o. ...diye giden önemli şarkısını çalarak yaptık, başlattık açılışı. Ve şimdi bunu neden çaldığımızı da Eduardo Galeano'ya dönerek öğrenelim Aynalar kitabından. Aynalar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Sal Yayıncı İsim Değişikliği Okumayı sayıları okuyarak öğrendi Onu en çok eğlendiren sayılarla oynamaktı ve geceleri rüyalarını arşimet giriyordu. Babası yasaklıyordu, bunlar bir kadının uğraşacağı şeyler değil diyordu. Fransız devrimi, politeknik okulunu kurduğunda Sophie Germain 18 yaşındaydı. Okula girmek istedi, kapıyı yüzüne kapadılar. Bunlar bir kadının uğraşacağı şeyler değil dediler. O da kendi başına öğrendi, araştırdı, icat etti. Çalışmalarını postayla Profesör Lagrange'a gönderiyordu. Mektuplarını M. Antoine, Antoine, Antoine Auguste Leblanc olarak imzalıyor ve böylece ünlü hocanın şu şekilde yanıt vermesinden kurtuluyordu. Bunlar bir kadının uğraşacağı şeyler değil. Profesör onun o olduğunu öğrendiğinde bir matematikçiden bir matematikçiye 10 yıldan beri mektuplaşmaktaydılar. O günden itibaren Sophie, Avrupa biliminin erkeklere ait olimposuna kabul edilen yegane kadın oldu. Önce matematik alanında teoremleri derinleştirerek başladığı çalışmalarını, daha sonra fizik alanında sürdürüp, elastik yüzeyler konusunda devrim yarattı. Onun bilim dünyasına yaptığı katkılar, diğer birçok şeyin yanı sıra, Bir asır sonra Eyfel Kulesi'nin yapılmasını da mümkün kıldı. Kulenin üzerinde değişik bilim insanlarının isimleri bulunuyor, bilim adamlarının ama onların arasında Sophie'ninki yok. 1831 yılında hazırlanan ölüm raporunda bilimci olarak değil, rantiye olarak görünüyor. Bunlar bir kadının uğraşacağı şeyler değil diye düşünmüş olsa gerek gerekli görevli memur.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 Evet, tarihte bugüne de kısaca göz atalım. 336'da, milattan sonra, 336'da ilk belge çıkmış ortaya Roma'da, Roma İmparatorluğunda artık Noel kutlamalarının yapılabileceğine dair bir ya Hristiyanlar katakomplarda, mağaralarda uzun süre gizli yaşadıktan sonra yayılıyor Hristiyanlık ve Noel kutlamaları artık Roma İmparatorluğu'nda da başlamak üzere ilk belgesi başlamış daha doğrusu da ilk belgesi işte Milattan sonra 336'da bugün ortaya çıkmış 1962'de bugünse Sovyetler Birliği o zamanki adıyla ilk yer üstündeki nükleer silah denemesini yapmış. Çünkü gelecek korkuyor. Acelesi var. Sovyetler Birliği'nde. Çünkü 1963'te hemen bir sene sonra kısmi bir nükleer deneme anlaşmasının geleceğini biliyor uluslararası. Acele bitireyim diyor. Yarış var tabi. 2000'de bugünse Rusya'nın O zamanki Cumhurbaşkanı şimdideki Cumhurbaşkanı da olan Vladimir Vladimirovich Putin bir kanuna imza atıyor. Ve yeni Rusya'nın yeni milli marşı geliyor. O da Sovyetler Birliği'nden Sovyetler Birliği'nin marşından esinlenerek Aleksandr Vasilyevich Aleksandrov tarafından bestelenmiş bir müziği. ...devreye koyuyorlar. Evet. Bugünün haberlerine geçebiliriz şimdi. Çok sayıda haber var ama... ...bir tane son dakika haberimiz var. Evet, Nijerya'dan geliyor bu. Nijerya'nın güneydoğusundaki... ...Niveye kentinde bir gaz tankerinin patlaması sonucu... ...en az 100 kişi hayatını kaybetmiş. Tankerin bulunduğu... ...endüstriyel gaz santralinde... ...bir patlama gerçekleşmiş. Karada mı bu? Deniz tankeri değil yani. Muhtemelen haberin içerisinde Limanda değil yani Yani Muhtemelen limanda değil yan tarafta bir kanal geçiyor ya yani Bir nehir var ama e, Tanker karada yani Karadadır Asun Şehitit Pres'in haberine göre Faciada Noel zamanı mutfak tüplerine doldurmak için Sırada benlikleyen insanlar ölmüş evet, evet. Patlamanın ardından Umur Adin <gülüyor> Haberlerden biri Kaliforniya'da da Önemli bir gaz kaçağı var Büyük bir skandal olarak devam ediyor ona da değiniriz ama şimdi hemen şeylere dönelim ee, bu yılın en önemli haberlerinden biri kırmızı alarmlar. Çin başta olmak üzere pek çok ülkede akıl almaz boyutlara ulaşan bir hava kirliliği var. Kış gelmiyor bir türlü zaten. Kar yağmıyor. Buna karşılık muazzam bir hava kirliliği var her tarafta. En az dünya üzerinde çeşitli kıtalarda en az 10 şehir ve bir eyalette kırmızı alarm verilmiş. Ha, bu sadece Çin'den bahsediyoruz. Düzeltiyorum haberi. E, Euro News'un haberi. Çin'de Tianjin Kentinde ilk defa kırmızı alarm verilmiş. Pekin'de ilk, ilk defa kırmızı alarm geçen haftalarda verilmiş ve tekrarlanmıştı başkent. Beijing'de ya da Pekin'de. Şimdi bu liman şehri Tianjinden geliyor. İlk defa olmuş. Ee, dediğimiz gibi Pekin ikinci defa görmüştü. Milyonlarca öğrenci gidemiyor okula. Çin'de olunca Çin'de o boyutlarda oluyor tabi. Ve tek çift plaka yasağı koyuyorlar. Demokrasi'nin adına ilginç bir mülakat var, kısa bir mülakat. Pekin, başkenti Pekin ya da Beijing sakini birisiyle konuşmuşlar. Çok kaygılıyım demiş Jean Kunçu. Ama böylesine ciddi bir sisli günde... E sadece tek çift plaka uygulamasının temel bir sorun getireceğini, temel bir çözüm getireceğini hiç düşünmüyorum. Daha geniş kapsamda ele alınmalıdır. Bir de diyor kırmızı alarm verildiği günlerde okullar kapalı peki o zaman ana babalar ne yapacaklar? Çocuklar işe gidiyorlar, çocuklarını nereye verecekler, bunu düşünen oldu mu diyor. Benim hiç gönderecek bir yerim yok çocuklar mı diyor. Ayrıca da evin içinde de aslında bu işi kurtarmadığını durumu görüyoruz. Çözümler basit. Hava satmaya başlamışlar. Kanada'dan Çin'e. Vitaly <gülüyor> isminde şirket. Kanada'da aldığı havayı sıkıştırıp spreyler halinde satmaya başlamış Çin'de. Evet. Temiz hava. Temiz hava. Evet, şimdi hava kirliliği Çin başta olmak üzere birçok ülkede akıl almaz boyutlarda. Tianjin'de işte zaten bekleniyordu söyledik. Ee, tabii ki yarın gökyüzünün mavi olmasını ümit ediyorum. Ben öğretmenim demiş, 24 yaşındaki bir kadın. Çocukların okula geri dönerek eğitim almalarını istiyorum demiş. Tehlikeli parçacık konsantrasyonu yoğunluğu Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği en yüksek seviyenin 30 kat üstüne çıkmış. 30 kat. 30 kat evet. 730 mikrogram metre küpte. İran'ın başkenti Tahran'da geçen haftadan bu yana hava kirliliğinden dolayı kırmızı alarma geçildik. Bunu, bunu da söylemiştik. Yerel medya e, gene Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği, tehlikeli olarak belirlediği seviyenin 7 kat üstüne çıktığını belirtmişler. Ee, Tahran'daki ortalama ölü sayısı da 150'den 180'e çıkmış. Gündelik ölümden bahsediyoruz. Avrupa'da da durum kötüye gidiyor diyor Yoran haberi. İtalya'nın kuzeyinde Milano Belediyesi hava kirliliğinin belirlenen tehlike seviyelerinin üzerine çıkması üzerine Neyse tedbir almış ve 28, 29 ve 30 Kasım'da 10-16 arasında yolları araç trafiğine kapatmıştı zaten. Bak tedbir alan alıyor. Roma'da da 28-29 Aralık için aynı karar alınmış. Bu herhalde bu haberde bir yanlışlık var Kasım yazmış da Aralık olması lazım. 27 ya yani 28 29 ve 30 Aralık olacak. Haberi ben düzelteyim Euronews <gülüyor> adına. Roma'da da 28-29 Aralık için aynı karar alınmış. Madrid'e geçiyoruz oradan İspanya'nın başkentine. Belediye 3. kez trafiği kısıtlama kararı almış. Bosna Hersek'te felaket bir durum var. Saraybosna'da okullar kapatılmış. Ama hemen devreye girmiş Yetkililer maske takın diye talimat vermiş. Uyarı da bulunmuş. Türkiye'de böyle bir şey olsa o da yasak. Toplu halde maske takamıyorsunuz yani. E tek tek takarsın sen de. Güvenlik e Tek tek güvenlik kanundan sonra. Yani tek tek takın. Birbirimize konuşmamamız lazım o zaman. Evet. Tamam. Ne olacak? üzeri. Eczanelerde bu maskeler mevcut değilmiş yalnız bozun. İşte girişimci olarak düşünmeniz <gülüyor> lazım böyle şeyleri. Ne zaman bir protesto gösterisi var ya da hava ile alakalı durumlar hat safhaya çıkmaya başladı. Hemen siparişi vereceksiniz içinden gaz maskelerini suratınıza takabileceğiniz o evet. bezden gaz maskeleri. Bez maskeleri ardından bildiğiniz gibi devam edeceksiniz yolunuza. Evet. Gönüllüler ücretsiz olarak dağıtıyormuş. İşte ticaretsiz başlıca düşmanları gönüllüler. Bir yeşil Türkiye ye gelmeyecek misiniz? Gelelim. Ye yalnız Yeni Delhi'den geçerek gelelim. Çünkü Yeni Delhi yani ya da Delhi Hindistan'ın başkenti rekor seviyeye yükselmiş. 17 milyon nüfuslu şehir çok büyük yani. 23 Aralık'ta hava kirliliği En üst seviyeye çıkmış, bütün rekorları kızmış, havadaki bu zerrecik, parçacık yoğunluğu 400 ila 500 puana çıkmış. Üst sınır halbuki Birleşmiş Milletler Sağlık Teşkilatı'na göre kaç? 25 puandı. Yani 25 puanın 500'e çıkması ne demek? 20 kat mı oluyor? 20 kat olmuş. Yani çapı iki buçuk mikro olarak ölçülüyor. Ondan küçük toz bu zerrecikleri ya da hava, kirlilik zerrecikleri akciğere yerleştiği gibi doğrudan kana karışarak da kansaya da yol açıyor. Yani Pekin'in de üzerine çıkıyor yılın çoğu gününde. Motorlu araç sayısı durmadan artıyor. Eski kamyonlar kurumlu egzoz çıkarıyor ve Yemek pişirmede ısınmada kullanılan katı yakıtla kömürlü termik santraller ve kenar semtlerdeki tuğla imalathaneleri de buna yol açıyor. Yani olağanüstü bir haber. Oxfam'ın galiba yanlış hatırlamıyorsam. Ee, Delhi'de yaşayan çocukların ki yani 17 milyonluk çok büyük bir şehir. Milyonlarca çocuk var tabii o zaman. O çocukların yarısı... Solunum ve akciğer hastalıkları. Üst solunum yolları ve akciğer hastalıkları. Yarısından bahsediyoruz. Milyonlarca çocuğun. Böyle bir de durum var. Yani Dalide hava zehirliyor. Yani kirli hava'nın bedeli büyük. Çin'de kırmızı alan, Pekin'de kırmızı alan. Çin'de günde dört bin kişi ölüyormuş hava kirliliğinde. Dehşet verici. Boyutlara ulaşmış. Ama Pekin'den daha da kötü. Bosna Hersek'te neyse ki okullar bir gün süreyle tatil. Evet. Gelelim Türkiye'ye. Ne olmuş? Var mıymış bir kirli? Var mıymış? Yok herhalde. Yok mu? Var. Nasıl yok? İşte havası en kirli ilçeler. Çevre Şehircilik Bakanlığı ölçmüş. Ölçmeni de devam ediyormuş. Daha da farklı fazla yeri ölçekmiş. Bize o bir zamanda... şey olmaz abi. Öyle. Türkiye'nin kirli havası Edirne'nin Keşan ilçesindeymiş. İstanbul'un havası genelde iyi orta düzeyde yer alıyormuş. Yeni Bosna'nın havasının sağlıksız olarak nitelendirildi. Yeni aynı şekilde Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın ölçümlerinden görülüyormuş. Evet. Yeni Bosna ama <gülüyor> Saray Bosna kadar kötü değil herhalde. Evet ama yani Keşan'ın fotoğrafına baktığınız zaman Saray Bosna kadar kötü olduğunu Evet. Ankara'nın fotoğrafını da çok beğenmedim ben bu haberde. Yani görüş mesafesi birkaç yüz metreyi aşmıyor herhalde. Ee, Düzce, Soma ve Burdur'da sanayi tesisleri ve ısınma kaynakları nedeniyle hava kirliliği sorunu Ankara, Orta, İzmir karışık devasa binalar kirliliği tutuyor diye bir haber var. Hürriyet'in haberi böyle işte. Konuyla alakalı önlem alan Edirne valisi Dursun Şahin Edirne'de Yunanistan ile sınırı oluşturan ve her yıl taşkınlarla gündeme gelen Meriç Nehri'nin yatağında olan kumlar ...yapılan projeyle temizliğin ardından... ...kamyonlarla trenlere yüklenmesi esnasında... ...kırmızı kurdele kesmiş. İlk kamyonun yola çıkışını kutlamak için. Yerim ben bu kumu demiş. Ayman. Yerim ben bu kumu demiş, evet. Kum çok, kumun çok değerli olduğunu söylemiş. Ben bu kumu görünce yiyesim geliyor. Yiyeceğim geliyor, pardon. Şuna bakın arkadaşlar. Gerçekten mükemmel bir kum. Bu kum antika bir kum. Antika değeri var bunun sözleriyle anlatmış. Ama bir diğer taraftan... ...Keşen Belediye Başkanı'na sorduğunuz zaman... Hava kirliliğinin de duyarsızlığın neticesi olduğunu söylemiş. Türkiye'nin en kirli havasına sahip yerleşim yerinin keşan ilçesi olduğunu tespit edilmesiyle alakalı. Bunlar arka arkaya duyarsızlığın neticesidir. Ee, Trakya kömürünü kullandığımız sürece inversiyon dönemlerde rüzgar olmadığı sürece de bunu göreceğiz demiş. Ne kadar sıksak kontrol etsek de başta Trakya kömürüne girmemesi lazım buraya demiş. Ama bunun kesin çözümünde söyleyemek gerekirse diye de konuşmuş doğal gaz istiyormuş ama kusura bakmayın Rusya ile kriz var henüz nereden belli değil doğal ayrıca gaz ayrıca doğal gaz da tabii fosil yakıt olduğu için yani bir türlü insanların aklına gelmiyor evet kömür korkunç Almanya vazgeçti mesela He. ilan ettiler yani bunca yıllık bu kara altın diye adlandırılan kömürden Almanya vazgeçiyor kesin olarak ama yerine doğal gaz falan koymuyor He. yerine rüzgar ve güneş türbinleri koyuyor ve rüzgar, güneş panelleri ve rüzgar türbinleri koyuyor. Evet. Halk arasında da Pika sendromu olarak biliniyormuş. Toprak yeme alışkanlığı, kum toprak yeme alışkanlığı. Sıklıkla çocuklarda görülüyormuş ama Türkiye'de bazı valilerde de görülebiliyor. Bu haberden da de yani. anlaşılacağı üzere. Tam olarak yabancı madde yeme alışkanlığı anlamına gelen bu hastalığın nedeni daha çok vücutta demir bakır ve çinko eksikliğine bağlı olmaktaymış. Ama buradaki hastalık başka. Kapitalizm. evet. Çok doğru bildin. Yani bu Bum Savaşları diye bir film var. Henüz görmedim ama trailer'larını gördüm. Mafyanın kontrolünde bütün dünyada inşaatlarda kullanılıyor. Ve kumun çıktığı ülkelerde değil, bir uluslararası grubun kontrolünde tamamen. Ve dünyanın en değerli maddelerinden biri oluyor. Çünkü kum da bitiyor dünyada biliyorsun. Evet yani tamam. çöl dediğiniz şey kum değil. Aynı zamanda Suudi Arabistan'ın da kum satın aldığına dair inşaatlarında da kum tabii, satın tabii. aldığına dair haberler vardı. İşte o vali onu kastediyor. Evet. O hastalık Afet başka hastalık. Tamam, pardon. Bu yıl kış gelmiyormuş. Uzmanlar 2015 yılının tarihin en sıcak yıllarından biri olduğunu açıkladı ki en sıcağı aslında. Euronunuzun haberini düzeltiyorum gene ve büyük olasılıkla aradığın sonuna kadar Almanya'da kiraz ağaçlarının çiçek açacağını tahmin etmemişti 2015'in en sıcak yılı kiraz ağaçları açmış. Açmış mı? Evet. Hadecim, kiraz ağaçları Kötüymüş. çiçek açmış. Japonya'da da Çiçeğe açmış mıdır acaba? Olabilir. Önemli Almanya'da mi? oldu yalnız. Euronews'un 22 Aralık tarihli haberine döndüm ben. İnsanlar ayrıca Fransa ve İsviçre'nin Alpler bölgesinde kayak pistlerinde kar bulmakta zorlanıyormuş. Dün Buyur. söylemiştik evet. Söylemiştik. Kış turizmi de büyük yere alıyor ve yabancı turistleri öncelik tanıyorlarmış. Siz önden buyurun yerliler kalsın beklesin diyorlarmış. Kalsınlar yani. Kalma. Evet. evet. Para onlardı çünkü. Ya Japon şu açıdan önemli. Japonya'da festival yapılıyor. Evet. Kiraz ağaçlarının ilk açmaya başladığı dönemlerde. Oranın turizmi de bu şekilde baltalanabilir diye düşünüyorum. Zaten dünya üzerindeki birçok ülkenin turizmi baltalanmış durumda şu anda. Mısır, Tunus, Türkiye, evet. Fransa'da aynı şekilde turizminin terör olayları yüzünden baltalandığı bir dönemden geçiyorlar. Evet. Şimdi iklim değişikliği yüzünden Japonya'nın da baltalanmasını istemem şimdi. İstemezsin. Ayrıca o sava Barışçı anay değil. barış anayasasını değiştirip savaşa giriyorlar biliyorsun. O evet. O da iyi. O da yani. ...Kaliforniya'daki gaz sıkıntısı... ...sızıntısı pardon... <gülüyor> ...sıkıntısı da olabilir... ...durdurulamıyor... ...San Fernando Vadisi'ni kapsayan... ...Porter Ranch bölgesindeki... ...milyonlarca ton metan gazı... ...çevreye yayılmış durumda... 2000 bin kişi tahliye etmiş... ...evlerini etmek zorunda kalmış... ...bölgenin en büyük... ...gaz depolama merkezi... ...gaz kaçırıyor... 20 milyon kişiye hizmet veriyor yalnız... ...neden kaçırıyormuş... Ee, sızıntının durdurulması aylar sürecek diyor neden kaçırıyor bakayım ee, Bakayım olabiliriz ee, bulabilirim ee, 150 milyon pound diyor yani çok para 70 milyon Hay bu paradi ağırlık ölçüsü olarak ha öyle mi? 450 gramdan çarpacaksın işte e, yani 70 milyon kilo atmosfere metan atıyor e, kaçmış şu ana kadar da çok kuvvetli bir sera gazı e, küresel ısınmaya müthiş katkıda bulunuyor yani 28 katı filan bazı hesaplara göre e, karbonhidrisitin çok daha fazla katı ve e, yani şimdiye kadar görülen en büyük gaz kaçaklarından biri olmuş iki ayından tarihte. beri gidiyormuş galiba evet. Ve kesinlikle durdurulamamış ve 2000 ev ve 2 okul boşaltılmış. Neden kaçtığına baktım. Maalesef sana bir cevabım yok. demokrasi adı bulamamış. Bilinmiyormuş kaçağı. Allah Allah. Sebebi. Tarihin büyük gaz kaça Bilmiyor musun? Hayır. Henüz bulunamamış. Ama çalışıyorlar yetkililer. Bulunca haber vereceklerdir. Ee, ve oradan şeye geçebiliriz. Arada vermek üzereyiz zaten Ama hemen Şey vereyim ben Bu yılın en iyi Mesajı şu ee, Şey yapalım diyorlar Yüz binlerce Suriyeli'ye Çalışma izni yolda Ama göçmenlerden bir Haber var O da Eee Abdullah Kürdi konuşmuş Suriyeli mülteci oğlu Aylan Kürdi ee, şey olmuştu ikonik fotoğraf Tayman'da yılın fotoğraflarından biri seçtiği bebeğin resmi fotoğrafı 3 yaşındaki cansız bedenini Türkiye'de Bodrum'da kıyılara vuran şeyi onun babası 3 yaşındaki aylanın yanı sıra karısı Rehana'yı ve 5 yaşındaki oğlu Galibi de kaybetmişti üniversiteye giden şeyi bu yılın alternatif Noel mesajını Britanya'da Channel 4'da 4. kanalda vermiş biz Suriyeliler savaştan Dolayısıyla terk ediyoruz ülkemizi çocuklarımız ve onurumuz için kaygılıyız demiş. Kapılarınızı açın demiş. Ben yani çocuklara yardım etmek istiyorum. Çünkü hayatta gülmek ve oynamak dışında hiçbir şey bilmiyorlar demiş. Tüm bildikleri budur. O yüzden de onlara bakmazsak ve onların bakımını sağlamazsak Ee, çocuklar için sorun olur demiş ve şunu eklemiş mesajım şudur. Bütün dünya Suriyelilere mültecilere kapılarını açmalıdır demiş. Yani sadece Suriyeliler de değil. Birçok sebepten ötürü dünyanın birçok yerinde insanlar göç, ediyor, göç ediyorlar. Myanmar'daki Rohingya Yılı Müslümanlar mesela aynı şekilde göç etmeye çalışıyorlardı. Denizin ortasında haftalarca sürüklendiler. Su verenleri olmadı. İran'da İklim değişikliği sebebiyle evlerini terk etmek zorunda kalan insanlar var artık muazzam sıcaklıkların altında yaşayamadıkları gerekçesiyle. Afganistan'da çatışmalardan kaçan insanlar var aynı şekilde Avrupa'ya geçtiklerinde gerisin geri geri gönderilmekle tehdit ediliyorlar dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri olan Norveç tarafından. Diğer ülkelere baktığınız zaman da durum aynı Asya ülkelerinde Afrika ülkelerine baktığınız zaman da durum aynı. Nijerya'ya bakın yani insanların hayatı o kadar ucuz duruyor ki 100 kişi ölüyor bir patlamada ama çok ufak bir haber olarak geçiyoruz biz bazı haber kaynakları ise hiç geçmiyor. Ve kaçak göçmen terimini kullanmaya devam ediyorlar daha yeni bugün evet. haberleri var. İzmir'in Dikili ilçesinde ahşap tekneyle ile Yunanistan'ın Midilli adasına geçmeye çalışan 18 göçmen hayatını kaybetmiş BBC Türkçe'de kaçak göçmen olarak geçmiyor. Ben sinirimi bozmamak için daha fazla BBC Türkçe'den okuyorum bu haberleri. Ee, ve fazla yük ve dalgaların etkisiyle al alabora olmuş altısı çocuk sekiz kişi sekiz kişinin cesedi çıkarılmış en sonunda e, 21 göçmen kurtarıldığına dair de evet, haberler İzmir'de var İzmir'de kaçak göçmen varca son demiş mesela yürünüyoruz yirmi 20 ölü diyor son haberi vermiş ama kaçak yerlerini kullanıyor bu editör yok mu bu gazetelerin internet sitelerinin başında aynı şekilde gazetelerin başında ya da televizyonların başında bir editör yok mu bu haberleri kontrol eden bir kimse yok mu? Bir bakmıyor mu ne olduğunu? Ölen çocukları bile kaçak olarak nitelendiriyorlar. Evet, kaçak, kaçak çocuk. Kaçak öldü. Ha. Kaçak çocuk. Bu arada da bir iyi mi kötü mü bilmiyorum. İyi haber herhalde Türkiye'de yüz binlerce Suriyeliye çalışma izni yolda olduğu haber var. Ankara Avrupa Birliği'nin Türkiye ile ilişkilerin geleceği açısından üzerinde durduğu en önemli konu deniyor. Suriyeli mülteci için kritik bir adım atmaya hazırlanıyor. Sayıları resmi rakamlara göre. Sayıları 2 milyon 421 bine ulaşmış. Yani 2,5 milyon diyebiliriz. O mültecilere çalışma izni verilmesi için Bakanlar kurulu kararı çıkartılacakmış. Volkan Bozkır Avrupa Birliği Bakanı önceki gün mecliste vermiş. Almanya'da da saldırmışlar Bavya evet. eyaletinde Mültecilerin kaldığı iki pansiyona. İki e, yedi kişi yaralanmış. Kundaklamışlar. Yedisi yapmışlar. genç on iki kişi yaralanmış. Bir kişiyi yakalamışlar ama öyle demeyin. Hala çalışıyor Alman e, güvenlik güçleri de. Yani Bavya'da kasabasında. iki komşu binanın birbirine komşu iki binanın kilerinde kundaklamış resmen. Yangın çıktı diyor. Yirmi iki yaşında bir kişi evet dediğin gibi. Riya işte. Yani Aylan Kürdi'den bahsediyordunuz. Aylan Kürdi e, öldükten sonra bütün ülkelerin neredeyse e, liderleri çıkıp teker teker konuşmuşlardı. Ne muazzam bir trajediyle karşı karşıya olduğunu dünyanın. Evet. Çocukların öldüğünden. Aylan Kürdi'nin cenazesi defnedildikten sonra çocuklar ölmeye devam etti. Daha dün 6'sı çocuk 18 kişi 20, öldü. 20 mi? 20'ye çıktı o. 20 kişi hayatını kaybetti. 6'sı çocuk. Fotoğrafları da var bunların. Eğer gerçekten görmeden üzülemiyorsanız Ya da izlemeden üzülemiyorsanız fotoğrafları ve görüntüleri de var bunların. Hiçbir şey fark etmiyor. Ama da, fark etmiyor evet. Başka bir fotoğraf ve görüntü de var. Bari ondan da bahsedip öyle kapatalım bu yarım saati biraz açtık ama. İsrail'de 18 aylık Filistinli bebeğin öldürülmesinin radikal Yahudiler tarafından kutlandığını gösteren görüntüler ortaya çıkmış ve ilginç bir şekilde tartışma yaratmış. Tartışma yaratıyorlar çünkü öldürülen çocuğun bebeğin fotoğrafını bıçaklıyorlar. Batış şehri ya da Filistinli Devabi Şeyh ailesinin evi Yahudi yerleşimciler tarafından kundaklanmış. Ailenin 18 aylık bebeği Ali cevir cevir yanarak can vermişti. Kanal 10 televizyonu İsrail'de bir düğün sırasında öldürülen bebeğin fotoğrafını elinde tutan Yahudilerin dans ederek eğlendiğini radikal Yahudiler diyor ama yani işte ya alsız olup olmadığını yani, bilmiyoruz. Ne kadar büyük bir çoğunluğunu temsil ettiğini de bilmiyoruz. giderek yükselen Han işgalciler. Hem işgalciler hem de yükselen, çok yükselen bir e, nazizm, neo nazizm evet, İsrail'de de işgalci var. bir devletin işgalci vatandaşlarılar evet. Dans ederek eğlendiğini ortaya koyan görüntüler yayınlanmış ve grupların elindeki elin elinde fotoğrafın yanı sıra molotov kokteyli, bıçak ve tüfekler var. Of, düşünsenize bu fotoğrafın Gazze'de, bu videonun Gazze'de çekildiğini, ardından İsrail televizyonlarında nasıl bangır bangır bağırarak gösterildiğini. Peki bu füzalı beraber cevap verildiğini mesela. Bu çocuğun hayatta kalmışsa annesinin. Anne öldü. Peki babasının. Babası da öldü. Yok baba. Öldü galiba. İşte buna bakmak yani bu çocuğun yakınlarının bunu seyrettiğini düşünebiliyor Babasının musun? öldüğünü tam olarak bilmiyorum ama annesi hayatını kaybetti. Aynı saldırıda. Evet ne? ama iyi haber var. Netanyahu tepki göstermiş Bibi, İsrail Başbakanı. Şok edici görüntüler İsrail toplumu ve İsrail'in güvenliğini tehdit eden bir grubun gerçek yüzünü gösteriyor demiş. Hukuku ve devleti reddeden kendisini hukukun üstünde gören insanların kabul edilemeyeceğini söylemiş. Ve kendini hukukun üstünde gören devletlerin de aynı şekilde kabul edilemeyeceğini hatırlatmak lazım kendisine. Kendisine evet. İsrail polisi düğündeki görüntülerin bak burası güzel. En sevdiğim günün en güzel haber cümlesini okuyorum şimdi. İsrail polisi gündeki görüntülerin şiddete tahrik suçu oluşturup oluşturmadığına ilişkin bir soruşturma başlatıldığını hmm. düşünmüş. Yani bir kişiye de verecekler. Bakın bu üç kaç yaşındaki, 18 aylık, 1,5 aylık, 1,5 yaşındaki bebeği Ali'nin. Cesedinin fotoğrafları üzerinde silahlarla dans eden, neşeli eğlenen insanlar acaba tahrik oluşturur mu? Silahları ellerinde oluşturmaz mı diye bir kişi kurulacakmış. Yaşasın dünya çocuklar da Noel Baba'dan kar istemişler. Dünyanın dört bir yanından çocuklar Almanya'da toplanmış kar, kar duasına başlamışlar. Açık Gazete Müzik For you, baby, but you were hard to find I couldn't help but wonder How could I be so blind Kent Heat grubundan dinlediğimiz Bir şarkı Kavanalı dipli dünya diye de Çevirebiliriz Saat 8.47 Ve biz açık gazetede Devam ediyoruz Kent Heat'ten bu parçayı Çalmamızın sebebi de grubun Elemanlarından, kurucularından Henry Westin'in 1944'te bugün doğması 1997'de hayata veda etmişti Fransa'da Ona bir günaydın demiş olduk. Evet, Türkiye'de e, neler olup bittiğine de döneceğiz, dönüyoruz şimdi. E, birkaç haberimiz var yalnız. Bir Tahir Elçi'nin vurulma anını gösteren 17 saniyelik polis kamerası görüntüsünün kayıp olduğunu belirtelim. Emniyet Foto Müdürlüğü'nün çektiği iki ayrı kamera kaydında da vurulma anına ilişkin 17 saniyelik görüntü yokmuş. Bu görüntüyü çeken polis ifadesinde olay anında heyecandan kayıttan çıktığını söylerken Diyarbakır Barosu kayıtlardan birinin silah sesi geldiği anda kesildiğini açıklamış. Önemli bir şey. Türkiye tarihinin gördüğü en büyük trajik olaylardan biriydi. Yani tarihi mekanların ve binlerce yıllık kültür mirasının korunmasını savunan ve çatışmaları önlemeye çalışan bir e, Aktivist ve baro başkanı hukukçu Tahir Elçi Oğracık'ta dört ayaklı minarenin bulunduğu yerde Hayatını kaybetmişti Ve ne oldu belli değil durumun Türkiye'de bir siber saldırının 10. günü diyor Rengin Arslan'da şeyden BBC'den 10. günü ne oldu sürekli bir siber saldırıyla karşı karşıya Yurt dışından gelen bu saldırı ...Türkiye'deki sitelere girmek isteyenleri... ...etkilemiş... Ee, ...ne oldu... ...anlaşılamıyor... ...14 Aralık'tan beri... Bakan Yıldırım da Ottu'yu suçlamış... ...yeterli önlemi alamadı diye... ...Ottu da kendini savunuyor... ...biz yıllardır bunun önlemini almaya çalışıyoruz... ve ...bu konuda açıklamalar yapıyoruz... ...diyor... Otden gelen açıklamada bakan da e, bir de milletvekili de Ott diye Cizre gibi gireriz diye de bir tehditte bulunmuş. Bir de bu var. Bir Binali de... Yıldırım değildi o ama. Yani onu karıştırmayalım. Binali Yıldırım sadece sunucuyu ot diye işletiyor ama mesele ulusal bir güvenlik meselesi. Bu çeşit saldırılara karşı gerekli önlemlere sahip olunmalı demiş. Binali Yıldırım özellikle bu konularda çok detaylı bilgiye sahiptir. Onun bir Cloud e, bulut sistemi ile alakalı bir açıklaması vardır efsanevi. Dinlediniz mi onu hiç? Yok ama tavsiye ederim oldukça açıklamadı oldukça acı ya. E, gerekli bir herkesin internet her bir internet kullanıcısının bilmesi gereken bir açıklamadır o internet üzerinden bulabilirsiniz fırsatını bir bakın evet öyle bu belirli olmayan bir tuhaf şey daha bir de dünyanın sayılı metropollerinden bugün bir gün gazetesinin manşetinde de var İstanbul'un ikinci hava limanına havan saldırısı düzenlendi ...kimseye yakalanmadı. Devletten iki gündür tek açıklama dahi yok. Evet. Bu internet saldırısına çok ufak bir bekleme daha yapacağım. Anonimus saldırıyor diyorlar ama Anonimus'un yaptığı saldırılar TR uzantılı sitelere yapılıyor ve bankalara yapılıyor. Evet. Ve aynı zamanda gündelikte, gündelik hayatta ...kullandığınız sitelere erişimin de mümkün olmadığı gibi çeşitli şeyler geliyor. İnternete girmenin pek mümkün olmadığı gibi şeyler oluyor. İhbarlar geliyor, şikayetler geliyor. Yani saldırısı saldırısıyla internet kullanıcıları interneti kullanamayacaksa ya, Yani aninumu ne yapmak lazım? <gülüyor> evet, çok acayip. Yerim kumu gibi. Aynen öyle. Bu arada da Güneydoğu bölgesinde e, olup bitenler insanları kanatmaya devam ediyor. Diyarbakır Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Alan'ın bürosuna da kurşun isabet ettiğini belirtelim. Bel belat Alan. Diyarbakır Barosu Yönetim Kurulu üyesi Avukat Velat Alan, eşi Avukat Gülay Alan'la birlikte kullandığı büroya onun akşam saatlerinde dün bir kurşun isabet etmiş bir plazanın 10. katında bulunan hukuk bürosunda Silopi'de 6 gün önce vurulan Taybet İnan'ın cenazesi de sokakta kalmış. Annemin cenazesi günlerdir sokakta babam almak için çıkınca vuruldu bir eve sığındı Hayatımı bilmiyoruz diye bir ifade var çok vahim var. Evet, bu arada eğitim meselesi ne oluyor onu da bilmiyoruz. E, çünkü e, yani hizmet içi eğitim adı altında e, eğitime gönderilen öğretmenler ve okul hayatı e, konusunda neler olup bitin, bittiğini öğrenmek için şimdi eğitim sentilopi ilçe temsilcisi Metin alanına bir bağlantı kuruyoruz. Ona soralım ne oluyor öğrencilerin durumu oldukça büyük bir kayıptan bahsetmek mümkün mü değil mi soralım merhabalar günaydın Merhaba, merhaba günaydın Ömer Bey günaydın, günaydın, günaydın, günaydın Ömer. Çok teşekkür ederiz Metin Bey lütfen bizi çok zor bilgi edinmek mümkün oluyor büyük bir bilgi kirliliği var ve. Evet. Ama evet. hiç öğrenem, yani özellikle Türkiye'nin batı kesiminde olan e, kesimler e, ne olup evet. bittiği konusunda bilgiye sahip olamıyorlar. Bizi birazcık bilgilendirir misiniz lütfen? Evet. Ömer Bey, sizin de biraz önce belirttiğiniz gibi bizim e, Milli eğitimde ayın 13'ü, 13-12-2015 tarihinde ilçe Milli Eğitim e, Şükrü Müdür tarafından Bütün idarecilere bir mesaj geldi. Bu mesaj işte hizmet hizmetçi eğitim seminerinden dolayı bu öğretmenlerin kendi memleketlerine gitmesi yönünde. Bu mesaj pazar günü geldi. Normalde hizmetçi eğitim semineri sene başında sene sonunda yapılması gerekirken işte bu dönem ortasında yapıldı. Tam böyle en yoğun dersen en yoğun olduğu bir E, ortamda yapıldı. Tabi onun ertesi gün ayın 14'ünde direkt zaten şey ilan edildi. Sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yani biz de hani e, buna nazaren bu hizmet şey eğitim seminerinin ne hizmet ettiğini amacın ne olduğunu zaten oradan anladık yani. Evet. Size şunu söyleyeyim. E, Silopi'de e, bizim toplam 68 8 okulumuz var. Bizim e, toplam 39.130 tane öğret, e, öğrencimiz var ve 1739 tane öğretmenimiz var. Bir de hiçbir eğitim, üretim ortamı e, yani bir kuruma açık değil. E, öğretmenler zaten burada değil. Öğrencilerimiz eğitim öğretimine devam etmiyor. E, size şunu da söyleyeyim. Bir geçen gün bizim e, Fatih İlköğretim Okulu'nda 4. sınıf öğrencisi Mehmet Meta bir öğrencimiz de bu e, savaşın mağduru oldu. O da yaşamını yitirdi. Evet bizim okullarımız tarif edildi dört tane okulumuz sevgi 23 Nisan, Cumhuriyet biri Cumhuriyet Ortaokulu bu top şeylerin işte havan toplarının isabet ettiği okullardır onlar da büyük bir taribat yaşandı o okullarda. hasar gördüler yani. Yani şunu mu öğreniyoruz? Yaklaşık 40 bine yakın öğrenci. 40 bine öğrenci. Evet, 40 bine yakın öğrencimiz şu anda eğitim öğretime devam etmiyoruz. etmiyor. Etmiyor. 1700'e yakın civarındaki öğretim, öğretmen öğretmen de görev yapamaz sadedeler yani. Evet, aynen, aynen. Peki bu durum birkaç şey birden sormak istiyoruz. Çok şaşırtıcı tabii gerçekler bunlar. Eee Birincisi bu durum ne kadar böyle devam edecek nasıl bekliyorsunuz? Öncelikle onu bir öğrenelim. Şimdi Ömer Bey size şunu söyleyeyim. Yani syrup yani böyle kendi kaderine terk edilsen zaten bu bu şekilde devam eder yani. Yani bunun sonu gelmez yani. Yani ölmek ve öldürmek de çare de değildir ve hiçbir sorunun da çözümü değildir yani. Syrup özgürlüğüne baktığımız zaman sadece burada mağdur olan çatışan taraflar değil sivil halktır yani. Biraz önce siz de belirttiniz. Yani bizim bugüne kadar e, düne kadar 12 e, sivil vatandaş e, yaşamını yitirdi. Bunlardan bir tanesi de sizin de belirttiğiniz gibi Taybet İnandır. E, kaç gündür sokak ortasında da cenazesi kimsenin eee almasına müsaade etmiyorlar. Ya büyük bir mağduriyet var. Yani bu sürü bir kendi kaderine terk bu bu şekilde devam eder. Yani bunun soru gelmez yani. Evet. Ee... Müsaadenizle ben de bir soru sormak istiyorum. Siz biraz bahsettiniz okulların e, bina olarak durumundan e, ama internet üzerinden gelen fotoğraflarda da buraların üst olarak kullanıldığından da bahsediliyor. E, böyle bir size, bilginiz var mı? Size şunu söyleyeyim yani bu e, üst olarak kullanılan kim peki? Onu söyleyeyim size. E, askerler. askerler. Aynı zamanda evet, PKK militanlarının da üstlendiği söyleniyor. Ben, e, Ben ilk günde ben bazı bazı zaten ben bilgi verdim. Bizim ilk günden bazı okullarımız yani gerçekten kışlaya çevrildi yani. Evet. Çok büyük <gülüyor> sevkiyatlar yapıldı. Yatak sevkattı, ranza sevkattı. O orada özel hareket timleri dışarıdan gelen özel hareketçiler o okullarda zaten barınıyorlar yani. <gülüyor> Yani yurtlar boşaltıldı, okullar boşaltıldı ve o okullara dışarıdan gelen özel hareketçiler yerleştirdi yani. Bazı okullara da toplan yani e, hava topları ile ne yaptılar? Hava toplarıyla atış yaptılar. Dört e, tane okulumuz şu anda kullanılamaz hale geldi yani. Yani o okullarda da zaten o okulların e, bahçelerinde zaten tanklar falan var. Yani orada da özel hareketçiler, orada işte keskinlikler falan var. Yani eğitim devam etse de kolay kolay başlayamayacak gibi Ama duruyor. Kesinlikle, yani kesinlikle bu bu süreçten sonra başlamayacak. Bir de size şunu söyleyeyim. Yani e, medya dediniz geçen sene medyada e, 6-7 Ekim olaylarında mesela e, de bazı okul yakma girişimleri falan yapıldı. Evet. Biz evet. bunu kınadık. Mesela bazı e, yayın grupları bunu böyle e, buradaki halkı böyle e, toplu bir e, kırıma götürecek şekilde kıyıma götürecek şekilde maaşı atılar. Evet. Biz hani şunu diyoruz Ee, okulları yakan insanlara ne kadar karşıysak, ne kadar tepki veriyorsak bugün okulların kışla çevrilmesine de o kadar karşı olmamız lazım. Bu kim tarafından yapılırsa yapılsın yani. Okullar, madem biz diyoruz eğitim kutsaldır, madem biz diyoruz okullar kutsaldır, okulları kimse bugün kendi çıkarları için, kendi savaş politikalarına hizmet etmemesi lazım yani. Çünkü yarın öbür gün bu savaş bittiği zaman biz bu öğrencileri nasıl okullara götüreceğiz? Bu öğrenciler nasıl o okullara uyum sağlayacaklar? Öyle değil mi? Yani bugün devlet tankıyla, topluyla kendi özel hareketçileriyle, kendi keskin nişancılarıyla o okullarda insanlara ateş açıyorlar. Bu karşılıklıdır. Yani ben bunun tekrar şey olduğunu söylemiyorum yani. Evet. Ama sonuçta bunu devlet bunu okuldan bunu savaş politikalarını yürütüyor. Yani bunun olması lazım yani. Evet. Ben bir de biraz daralan vaktimizde şeyi de sormak istiyorum evet. Metin Bey. Buyurun. Siz öğretmensiniz. Değil mi? Evet ben öğretmenim. Evet, ben öğretmenim. Evet, öğretmenim. Adıyamanlıyım. Yani buralı değilim yani. Yükrü evet. değilim. Şimdi ben özellikle uzmanlık alanımız olmamakla beraber bu konu çok hayati önem taşıyan bir başka yönü evet. üzerinde görünmeyen bu, bu tarz olağan dışı bir ortam içinde bulunan çocukların öğrenim görememeleri bir yana bunun psikolojik kendi ruh halleri üzerinde, halet ruhiyeleri üzerinde nasıl bir etki yarattığını bir öğretmen gözüyle değerlendirir misiniz bize? Size şunu söyleyeyim. Yani Ömer Bey gerçekten biz bu sene zaten de eğitim öğretim konusunda çok büyük sıkıntılar yaşadık. Bizim sene başından beri 7 tane okulumuz eğitim öğretime kapalıydı. Bak 7 tane okulumuz eğitim öğretimde bu sene kapalıydı. Yani deklerden dolayı, şeylerden dolayı, valilik tarafından kapatıldı. Sonra ee, mahalleler, muhtarlar talep etmesine rağmen milli eğitim bunları açmadı. 7 sene okulumuz kapalı olduğu için oradaki öğrenciler, o mahalledeki öğrenciler başka okullara, Silopi'ne başka okullarına e, eğitim üretimlerini devam ettirmeye çalıştılar. Ama ne yazık ki eğitim, yani imkanları olan insanlar gittiler, öğrencilerimiz e, eğitim üretime devam etti. Yaklaşık altı bin tane öğrencimiz sene başından beri beamsız Yani Silopi'de hiç eğitim üretim görmedi yani. Yani biz bu anlamda zaten Silopi'de çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Ama ne yazık ki bu e, savaştan en büyük mağduriyeti, en büyük zorluğu çeken de yani, ne yazık ki öğrencilerimizdir. Hani bu saatten sonrasında belirttiğiniz gibi yansıyor. Bir gerçekten yani bilmiyorum medya ne kadar yansıyor yansımıyor ama gece gündüz demeden top sesleri, top sesleri, silah sesleri çok yoğun bir çatışma oluyor. Yani bu çatışma ortasındaki bu öğrencilerimiz hani yarın öbür gün nasıl okula uyum sağlayacaklar, nasıl eğitim üretmeye devam edecekler. O da ayrı tartışması gereken gerçekten büyük bir, bir e, konudur. Ama ne yazık ki bu savaşın en büyük mağdurları da öğrencilerimizdir. Öğrencilerimizin eğitim, öğretime hayatının sonlandırmasıdır yani bir nevi. Evet. Onu söyleyeyim Evet, ya müsaadenize ufak yorumla karışık bir sorun var. Daha doğrusu dinleyicilerden evet, gelecek buyurun. olan bir sorun var. Yani bana sorsalar 2015'in en gözünün, 2015 ileriki yıllarda gözünün önüne geleceği zaman hangi kare gözünün önüne gelir diye daha doğrusu sorsalar. Ee, öğretmenlerin valizlerini çeke çeke. E, gardan evet. bulamadıkları otobüsle beraber gittikleri, otostop çektikleri ana yoldaki o fotoğraf karesini evet. ilk olarak aklıma getirebilirim diye düşünüyorum. Evet. Dinleyicilerimiz de şimdi soruyorlar kaç öğretmen e, gitmişti bu şekilde terk etmişti bölgeyi? Şimdi hocam size şunu söyleyeyim e, bu e, pazar günü zaten bu mesaj geldi Milli Eğitim tarafından. Yani gerçekten hani bu bütün günahın da öğretmenlere yüklenilmesi ve hedefin sapdırılması da evet. ayrı tartışması gereken evet, bir haklısın. konudur. Burada tamam, sorun evet. aslında Milli Eğitim'dir. Milli eğitim ya da hükümet şunu biliyor, bu insanlar en zor zamanlarında öğretmenlere sahip çıkmışlardır. Yani buradaki insanlar ben on gün bu on gündür, gündür burada yani söylemesi hayır Belki ki ben ya evde yemek yapmadım. Bu insanlar yani e, her şeyini bizimle paylaşan öğretmenlere sahip çıkan Öğretmenleri gerçekten yani onların yanında apayrı bir yeri var. Milli eğitim bunu biliyor, hükümet bunu biliyor. Bunu bile bile niye öğretmenleri böyle halkın gözünde böyle suçlu duruma düşürdü? Evet. Yani o milli eğitimin hani gerçekten şeyidir. Milli eğitimin Ee, AKP hükümetinin almış olduğu Savaş politikalarına ki hizmetidir Ben bunu görüyorum ama size şunu söyleyeyim Evet keşke hiç kimse gitmeseydi Keşke hiçbir öğretmen arkadaşımız Sırbiyi terk etmeseydi ama inancınız olsun Yani o sevkiyat yapıldıktan sonra Zaten öğretmenlerimiz gitmeseydi de aileleri Gelip alacaklardı evet. çünkü Silopiye inanılmaz derecede çok büyük sevkiyatlar Yapıldı Çok çok büyük sevkiyatlar yapıldı ve büyük bir korku psikolojisiyle üretmen arkadaşlarımız burayı terk etmek zorunda kaldı. Perperişan oldular. Evet terk eden Ama, öğretmenler de tabii yani korku içinde oldukları için çok, bir şey denemez evet. yani. Yani evet. Ya bu vesileyle ben de bir özür dileyim. Ben de ilk fotoğrafı gördüğüm zaman ilk haberi gördüğüm zaman epey bir e, üzülmüştüm e, ve sinirlenmiştim de. Ama yani bu açıdan baktığınız zaman sizin dediğiniz noktadan baktığınız zaman gayet insani bir olay. Ve evet. öyle olmasa da aileleri gelip alacaktı. Evet. Yani. Ama ben şunu da söyleyeyim yani keşke hiç kimse gitmeseydi, keşke öğretmenler gitmesi sevde de buradaki hani savaşlık ve savaş kime hizmet ediyor terör nedir terörü kim yaktır bunu da keşke herkes görseydi yani onu da ben söyleyeyim size ama bu anlamda keşke hiçbir öğretmen arkadaşımız gitmeseydi ben onu da söylüyorum altını çiziyorum ama buradaki o savaş psikolojisi büyük senkriyatlar yani herkesi gerçekten perişan etti. Buradaki öğretmen arkadaşlar, giden arkadaşlar da arıyorlar. Beni arıyorlar. Hocam keşke gitmeseydik, yüzan azabı çekiyoruz şu bu. Ama ben burada olduğum için diyorum ki iyi ki gitmişsin. Çünkü burada yani birinin başta bir şey gelseydi zaten onun e, yüzden azabını kimse e, çekemezdi yani. yani. Evet. evet. Evet Metin Alan çok teşekkür çok, çok ederiz teşekkür size teşekkür kolaylıklar dileriz iyi bir yıl dilemek de biraz ironik gibi gelecek ama gene de iyi bir teşekkür yıl ederim. diliyoruz size ve kendinize iyi bakın kendinize iyi bakın Sağ olun size iyi yayınlar diliyorum sağ olun, olun. ayrı günde Evet Eğitimsen Silopi ilçe temsilcisi Metin Alan'la durumun bir de e, öğrenciler ve öğretmenler açısından bu savaş, çatışma psikolojisi içinde nasıl bir hayat sürüldüğüne ilişkin birkaç gözlemi paylaşma imkanı bulduk. E, ve bu şekilde bu haftayı da zaten Güneydoğu'dan gelen bu ortam içinde e, çeşitli e, boyutlarını tartıştığımız için. E, hem mimari boyutunu da eğitim boyutunu da işin e, ve diğer e, bütün insani boyutlarını dile getirmeye çalıştığımız bir dizi program yaptık. Gazetecilik açısından da çok kolay günler yaşanmıyor. Basının neler yaptıkları işte. Ama bir açıdan da kolay bir gün yaşanıyor. Yani gerçekten istediğiniz zaman oradaki insanların sesini duymayı İlla ki birini buluyorsunuz ve oradan birine bağlanabiliyorsunuz ya da haberinizde o kişinin sözlerine yer verebiliyorsunuz. Çok önemli. Yeter evet. ki bunu isteyin. Evet yani biz buna e, Nuh Şiravan elçiyle başladık Baro Sözcüsü. Sonra e, Bilal Güldem'le konuştuk Diha muhabiriyle. Arkasından da e, sürdürdük ve e, bu şeye de geldik. Evet önümüzdeki dönem umalım ki devam etmeyelim buna ama çatışmalar Mert, bu şekilde Mert devam ederse Mert da konuştuk evet Mimarlar Odası Başkanı'yla Diyarbakır'ın geçtiğimiz gün devam edeceğiz gibi Metin de Metin da sürdürdük. Bizi bu isimleri sağlayan başta Seçil Türkkan olmak üzere Özgecan Kare'ye de çok teşekkür ediyoruz onların sayesinde bu isimleri de bulabildik ee, bakalım önümüzdeki dönemlerde neler olacak eğer bu şekilde devam ettiği müddetçe e, olaylar yaşananlar Biz de oraya bağlanıp bu bölgelere bağlanıp oranın seslerini açık radyo üzerinden iletmeye devam etmeye çalışacağız. Ee, ve biraz da şimdi birazdan sizin öneyle de aynı konunun bir başka boyutunu ele alacağız. Öğretmenlerden bahsedeceğiz etkileyici bir hikaye iç savaş tanımları ve bölgede olanları konuşurken İstanbul Erkek Lisesi öğretmeni Seyit Işın'ın da dine hakaret ediyor diye okulundan sürüldü. tarih hocası olarak hicret konusunu sebep-sonuç ilişkileriyle anlattığı için bir de bundan da bahsedebilme imkanı bulacağımızı ümit ediyoruz. Hazır konu eğitime de değmişken bir de böyle bir boyutu var. Şimdi ara veriyoruz. Açık Gazete Seyyare Sezin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar Günaydın Sezin Merhaba, merhaba Günaydın Sezin Hanım Sezin evet. Ne olur hanım yok Evet. Yani <gülüyor> her şey ters giderken bari bu düz gitsin ya hanöeyim bana evet. <gülüyor> olmayacağım işte sizin. tamam ee, yani ben can adına da söyledim şimdi çok önemli bir noktayı da birbirine bağladık biraz önce sunumu da evet. yapmaya çalıştım ee, Biraz önce konuştuğumuz eğitim sen silopi ilçe temsilcisi Metin alan bir öğretmen olarak bu tamamen savaş çatışma ve dehşet ortamında öğrencilerle ilişkinin nasıl olduğunu filan anlattı ve hakikaten tüyleri ürperiyor. Çok çok zor bir durum yaşanıyor. O 40 bin öğrencinin Okusuz, eğitimsiz ve savaş ortamında kaldığı bir ortamdan bahsediyoruz. 1700 öğ öğretmenin de iş yapamadığı bir durumda. 6000 öğrenci tırnak içinde devamsızmış mesela böyle görünüyor. Eğitim filan yok ve geleceğin de nasıl olduğu belli olmayan bir sisli puslu ortamdan bahsetti... Ama senin dikkatimizi çektiğin bir başka önemli eğitim evet. olayı daha var. Biraz da onunla bağlayalım istedik. İstanbul Erkek Lisesi öğretmeni Seyit ışığın durumu nedir bu? Evet, 15 yıllık bir öğretmen tarih öğretmeni ve kendisi dine hakaret ettiği gerekçesiyle sürgün ediliyor Sultanbeyli ilçesine, şeyde İstanbul'da buradaki işte de şeyde hikayede dört öğrencinin şikayetiyle. E, bu kar, işte sürgün kararının alındığı söyleniyor. Ama şimdi arka planına işin baktığımızda e, Yeni Akit gazetesi Seyit Işık'ı manşetlik haber yapıyor ve işte dine hakaret etmesi falan filan işte sürülmesi konusu orada da gündeme geliyor. E, ve e, bu şikayetle yapıldığı denilen e, olayın bir de daha arka planı var ki İstanbul Erkek Lişesi'nin e, öğrencilerinin de yazdıklarından, anlattıklarından dile getirdiklerinden biraz da tabii doğal olarak çekinerek dile getirdiklerinden e, öğreniyoruz ki e, müdür değişiklikleri yaşanıyor okulda birkaç yıldır. Birkaç yıldır bir e, yönetim konusunda işte bir takım <gülüyor> enteresan e, böyle şey, olaylar yaşanmakta ve en sonunda son derece e, bir hükümet yanlısı profilde e, hükümet yanlısı olmasının ötesinde de özellikle bunu göze soka soka bir aktrol haliyle yapan bir müdür geliyor anladığımız kadarıyla ve ondan sonra da işte bu e, olay oluyor Seyit Işık'ın veda konuşmasına ben denk geldim ve sonradan merak edip bu olayı işte birazcık araştırmaya çalıştım ee, ve çok üzüldüm tabii yani bir kere o konuşmayı dinlediğimde çok sarsadım veda konuşmasında işte Hiç öyle e, intikam e, kin hisleriyle vesaire değil ki hayata alt üst edilmiş bir insandan bahsediyoruz. Ee, öğrencilerinden koparılması, çalıştığı yerden 15 yıldır İstanbul'un bambaşka bir köşesine üstelik de bir de özellikle e, çok e, muhafazakar bir köşesine gönderiliyor olması bunlar oldukça e, ilginç tabii. E, ve kolay kaldırılabilecek insanın kolay kaldırabileceği şeyler de değil. Ee, ve e, burada e, konuşmasında işte sürekli işte demokrasiyi, insan haklarını, e, sonunda sevgi kazanacak diye bitiriyor konuşmasını. E, çok o, beni o, o zamanlar lise çağlarıma geri götürdü açıkçası. Ya yani o zamanlar ortaokul lisede hocalar tabi çok önemli, insan hayatına çok damga vuruyorlar. E, söyledikleri en ufak bir söz ufak bir yönlendirmeleri hayatı çok değiştirebiliyor ve Seyit ışığın suçlandığı şey de bir tarih hocası olarak hicret konusunda aslında sebep-sonuç ilişkileri kurmak ee, ve e, işin e, arka planında sosyoekonomik nedenler olduğuyla ilgili e, hicretin e, Mekke'den Medine'ye yapılan e, bunların e, da rol oynadığı ile ilgili e, hiç öyle ve Tam tersi takdir edilmesi gereken bir şey. Bu sebep-sonuç ilişkilerini öğretiyorsanız derste ve bunu lisede yapıyorsanız bu çok önemli. Çünkü biz bunu üniversitede hala zorluğunu çekiyoruz. Ben e, öğrencilerle karşı karşıya geldiğimde. E, çünkü çoğu zaman sebep-sonuç ilişkilerini kurmadan hemen bir hikme varıyor öğrenciler. E, bu şu yüzden olmuştur, bunun arkabildiğinde bu neden olmuştur sorusunu sorarken onu bağlamıyorlar çoğu zaman. Bu işte dün, <gülüyor> okula gitmiyor çocuklar diye üzülüyoruz vesaire e, hakikaten üzülmesi gerekilen bir şey. Yani çok e, eğitiminizde sıkıntılar var ama okula gitmemek daha kötü. E, bu sistemde dahi hiç e, tamamen bundan koparılıyor uzaklaştırılıyor olmak çok daha kötü. Evet ve e, adı, da, adı okulda, da devamsız olarak konuyor mesela e, yani. Tabi teknik... cezası da var bu arada. Evet, teknik terimi ee, de bu okula zaten. Okula gö göndermemek e, para cezası ile vesaire ve sonradan e, daha ciddi e, cezalarla karşımıza çıkabiliyor ebeveyn olarak. E, dolayısıyla bunu valilikler vesaire de takip ediyorlar. E, 15 gününüz gibi bir süre var zaten yani onu aşamıyorsunuz mazeretsizseniz. Mazeret de burada herhalde kabul edilmiyor devamsız sayıldıklarına göre. <gülüyor> Evet yani altı bin öğrenciden bahsediyor sadece bir bölgede yani mevcut öğrencilerin altı bini şey altıda biri aşağı yukarı hiç zaten bu sene eğitim öğretim görmemişler olağanüstü koşullardan dolayı okulları tahrip olduğundan ya da başka sebeplerle. Ee, ve baş, birçoğu da başka okullara nakledilerek e, tanımadıkları, e, bilmedikleri arkadaş olmadıkları insanlarla beraber olmuş, bir, altı bini ise hiç eğitime gitme fırsatı bulamamış. Tabii bu çok o, ağır bir durum. Öbür tarafta Güneydoğu tarafında ama ayrıca da burada da e, Batı tarafında da İstanbul'da da bambaşka başka eğitim sorunlarıyla da karşı karşıya olduğumuz, eğitim öğretim sorunlarıyla karşı karşı olduğumuz yani bu haberin kaynağını radikal mi? Ee, radikal, ben de sosyal medyada ilk öğrencilerinden bir tanesinden e, sığdırı yeni mezunların bir tanesinden e, Twitter hesabında gördüm. Daha sonra işte araştırınca işte radikalde var haber. Yeni akitte me meşhum e, tetiklenen tetikçi halini de görebiliyorsunuz. Ee, araştırınca zaten bu konuda çıkıyor ee, öğretmenle ilgili çok yorum da var ee, internette hocaları şey öğrencileri tarafından yapılmış ee, nasıl bir insan olduğunu da zaten orada görebiliyorsunuz ben kendine de ulaşmak ve sonra da görüşmek isterim Bunu maalesef daha dün gördüm ee, ama dediğim gibi bu gerçekten büyük bir haksızlık işte önemli olan şu ülkenin neresinde olursanız olun kaçamıyorsunuz tabii önemli olan bu haksızlığın dereceleri işte maalesef Cizre'de bunu hayatınızda ödeyebiliyorsunuz evet. haksızlık deyince işte sokağın ortasında hiç bir konuyla hiçbir şeyle alakanız olmadığı halde hayatınızı kaybediyor biliyorsunuz öğrenci olarak okula gitme eğitim görme hakkınızdan mahrum edilebiliyorsunuz evinize küçük bir çocuk olarak gelin veya bir genç olarak kapatılıyorsunuz. Çünkü potansiyel suçlusunuz. ya yani sokağa çıktığınız an vurulabilirsiniz. Ortamlar böyle koskoca bir kent olan Türkiye'nin Türkiye'nin 12. büyük kenti olan Diyarbakır'da durum böyle. Ve dünyanın en eski şehirlerinden <gülüyor> birinden bahsediyoruz. Tarih boyu yerleşim Daha merkezi öyle olmuş. Bir şey ama yani artık öyle bir şey yok. Yani artık sur yok edilmiş vaziyette. Şimdi bunun tekrardan geri dönüp dönüp tamir edebileceğiniz bir şey değil ki yani istediğiniz kadar yenileyin o olmayacak yani sonuçta. Bu kadar hunhar davranmaya insanın geçmişine, bugününe, insan hayatına hiçbir gerek yok. 200 tırnak içinde teröristten bahsediliyordu. 200 insan için mi yapıldı buna 200 düşman için mi yapıldı? Yani nedir? Sonu gelecek bir şey de değil. Bu görülmüyor. Evet. Şimdi benim anlayamadığım, evet, buyuracağım Yok, siz devam edin lütfen. Ya yani bu, burada benim anlayamadığım, bunun işte belli ki politika olarak önünüze konan bu ülkenin önüne konan işte bir ayda işte ya da neyse kısa bir sürede biz dümdüz geçeceğiz. Yenilgiye uğratacağız. İşte böyle bir örgüt kalmayacak. Terör örgütü bitecek. Ve ondan sonra biz istediğimiz gibi işte bir şey kendi uyguladığımız yöntemle bu işi çözeceğiz. O da nedir? İşte tekrar Öcalan burada kullanılabilir. Bu kadar da kullanılacağını açık ettikten sonra şimdi ne anlamı olabilir? Ben onu da nasıl bir mantık çözemiyorum Abdülkadir Serdi'nin yazısında vardı hükümetten iyi saatte olsunlardan haber veren yazı yazan kişilerden artık gazeteci demiyorum evet Neyse orada e, mesela antibiyotik içmek gibi öcalığını kullanmak gibi bir benzetme vardı. Büyük ihtimalle bu aslında Başbakan Davutoğlu'nun benzetmesi diye tahmin ediyorum. Ben öngörüyorum. Çünkü Davutoğlu çok seviyor böyle aşı gibi mesela diyor seçim için. Böyle tıbbi terimler kullanmayı ve benzetmeler çok hoşuna gidiyor. Herhalde antibiyotik gibi gören e, gerçekten hükümetin e, Davutoğlu olmasa bile e, üst kademeleri. E, ve e, bu işte yaklaşım. Türkiye'yi tabii ki çok daha büyük krizlere getirecek. Yani şu an gördüğümüz aslında hiçbir şey değil belki. Ben iç savaştan bahsettim yazımda. Birazcık da bunu vehametine işin dikkat çekmek için gerçekten yani bu noktadayız. Hani Tam iç savaş diye hadi diyelim ki insanlar itiraz ediyorlar ya iç savaş iki toplumun birbiriyle savaşmasıdır. Yani zannediyorlar ki insanların genel olarak yaygın kanaati iç savaş deyince Amerikan iç savaşı gibi veyahut da işte bir meydan savaşı gibi işte Türkler ve Türkler birbiriyle böyle herkes birbirinin boğazına sarılacak. Böyle bir şey olması gerekmiyor. Yani bir de ben de şeyi de söyleyeyim yani mesela şöyle bir tanım var T24'ten gördüğümüz işte Şırnak'ın Silopi ilçesinde 6 gün önce komşusundan evine dönerken sokak ortasında vurularak yaşamını yitiren 11 çocuk annesi Taybet İnan. Onun cenazesi sokak ortasından kaldırılamıyor. Oğlu Mehmet İnan savcı ve güvenlik güçleriyle yaptığımız görüşmede beyaz bayrakla sokağa çıkıp cenazeyi alabileceğimizi söylediler diyor. Biz cenazeyi almak için dışarı çıktığımızda beyaz bayrağı bile ateş ediyorlardı. Eğer biz devlet yetkililerinin dediğini yapmış olsaydık şimdi sokak ortasında bir değil birçok cenazemiz olacaktı demiş. Ve şunu da eklemiş. Babam cenazeyi almak için <gülüyor> dışarı çıkarken vurulup yaralandı. Daha sonra sokaktaki bir eve sığındı. Kendisinden iki gündür haber alamıyoruz. Yaşayıp yaşamadığını bile bilmiyoruz. Şimdi artık bunu Savaş diye tanımlayamayacaksak, tanımlamayacaksak neyi tanımlayacağız diye merak ediyor insan. Evet. Beyaz Bayrak, yaralı, sığınan, komşu ve sığınan bir insandan bahsediyoruz. Evet. Oğlu anlatıyor. Bir ekleme de ben yapayım. Yani bu sağlıkçı terimleri muhtemelen e, eşi Sare Davutoğlu'nun e, sağlıkçı olmasından geliyordur. Yani sağlıkla alakalı Davutoğlu'nun verdiği... E, Referanslar muhtemelen buradan geliyordur diye düşünüyorum ama ben daha çok bu konudan ziyade işin ganimet kısmındayım. Yani bu hafta içerisinde de konuşulmuştu. En son Star Gazetesi'nin manşeti vardı bu konuyla alakalı TOKİ göreve diye. Şimdi mesela şey olarak düşündüğüm zaman ben yani tarihi bir bölge diyoruz Sur bölgesini. Buradan 100 sene sonrasına baktığım zaman ya da 100 sene sonrasından şimdi gördüğümüz zaman TOKİ binalarının yükselmiş olduğu bir Sur bölgesini de aynı şekilde tarihi bir yer olarak görebilmemiz mümkün olabilir mi sizce? Vallahi bu gidişle görebilirsen iyi can Yani evet. <gülüyor> ben bence Pasaport kontrolleriyle Vesaire gire, girmezsen iyi diye Düşünüyorum çünkü hmm. hayır, hep bölünme Vesaire böyle bir paranoyalarla Büyüdüm ben yani Yeni nesillerde de bunu Miras bıraktık eski Nesiller olarak sürekli zaten Bu konu var ama hakikaten yavaş yavaş Bu gidişle Bu şeye destek Falan filan değil işte yok terör örgütü Bilmem vesaire bilmem yok efendim orada işte e, çok büyük destek alıyor almıyor halk destekliyor bilmem ne bu, ben bu örgütün be, aldığı desteği e, bir kenara koyarım ama bu gidişle ne olursa olsun bir yapı olarak bir kopuş olacak evet. çünkü oradan ne olacak orada yaşayamayan yavaş yavaş göç edecek eğer bu çalışmalar uzarsa ki zaten öyle oluyor neredeyse surun hepsinin göç ettiği bir hal e, bugün söz konusu Diyarbakır'ın ortasında e, e, sur bir ticari merkez herhangi bir yer de değil ticari merkezince yavaş yavaş insanların para kazanamadığı ekonominin dönmediği işte ATM'lerin bankaların vesaire çalışmadığı bir ortamda bu uzadıkça ki Ee, bu gidişle de uzar. Hiç öyle temizledik geçtik değil. Bir temizledik geçtik zannederler. Bu laflar da çok acayip tabii bu arada bütün gazetelere, bütün medyanın her köşesine siniverdi. Hemen herkes bu lafı kullanıyor. Temizlemek lafını. Evet. Ee, evde temizlik yapmak değil, insanların öldürülmesinden bahsediyoruz burada. Yani e, İsrail'de geçen hafta da bundan bahsetmiştim. Çok yapılıyordu, kullanılıyordu bu haller, bu e, terminolojiler etkisiz hale getirmek vesaire gibi. ...insanlara böcek muamelesinin yapıldı. ...Türkiye'de de aynı şey oluyor... Yani ...burada iyi ki bir terör örgütü denilen yapı var orada yani... E, ...adına... E, ...yoksa o bir iyi bir bahane oluyor aslında... ...bütün bu ayrımcılık için... O ...bütün bu e, hiç umursamamak için... E, ...o olma sayesinde zaten bütün çıplaklığıyla... ...yani ne olursa olsun... ...diyelim ki bir deprem olsa da bu tutum olacak... E, ...bu kadar umursamazlık olacak... ...maalesef işin acı yönü bu... Evet, e, ...ben bir de, de şeyi... Adını koyalım. Evet, ...adını koyalım... ...çok önemli bu... Çünkü tekrar bir son bir kez dönecek olursak bu Silopi'de altı gün önce vurulan Taybet İnan'ın cenazesi sokakta kalan cenazenin oğluna dönecek olursak şunu söylemiş Mehmet İnan. Başbakan ve hükümet üyelerinin bölgeyi teröristlerden temizliyoruz ifadesini. Yani sizin biraz önce Can'la konuştuğunuz ifadeyi hatırlatmış. inan annem 50 yaşında 11 çocuk annesiydi. 11 yaşındaki çocuğu da burada öldürdüler. Şimdi annemle 11 yaşındaki çocuğu öldürmeyi terörist öldürdük diye açıklayacaklar. Peki onlar ne zaman terörist oldular? Siz kimi temizliyorsunuz? 50 yaşındaki kadınla çocuğu öldürdükten sonra nasıl bir temizlik yapmış oluyorsunuz demiş ve diyor ki kendinizi benim yerime koyun. Annenizin cenazesi 4 gün boyunca sokak ortasında beklesin ne yaparsınız? İnsanda akıl diye bir şey kalmaz. Sizde hiç mi vicdan ve merhamet yok diyor. İnan, iktidarın Silopi'de yapılan, yaptığı uygulamalara da bunlarda hiç mi din ve Allah korkusu yok? Bir de kendilerine Müslümanız diyorlar. Bu yaptıklarının din ve Müslümanlıkla alakası yoktur demiş. E bu da aslında tutarsızlık halleri o kadar çok ki bir yandan şu da var devleti koruduğunu düşünüp son kertede bu devlet meselesidir diye mesela hükümete çok karşı olsa da veyahut da kendisi çekmiş olsa da veyahut da bu durumdan genel olarak politikalardan hoşlanmasa da iş bu konuya gelince son derece hükümeti aslında örtülü veya doğrudan destekleyen tavır alanlar var. Onların da çok ironik bir durumu var. Desteklediklerini zannettikleri arkasında durdukları Devlet çöküyor. Her şeyle çöküyor. İstanbul Erkek Lisesi'ndeki uygulaması ile çöküyor. Yüzde'deki uygulaması ile çöküyor. Yani bütün bu ölümlerle çöküyor. Bütün bu hunharlıkla, vahşetle çöküyor. Ee, ya, ha hakikaten bu e Bu duyarsızlıklar ve yani meseleyi tamamen bir steril sanki böyle herhangi orada işte bir cerrahi operasyon yapılıyor da bitecek de aman tamam önemli değil falan gibi bakan. Yani mesela bir gazetecinin ve üstelik de merkez medyada her gün ekranlarda yer alan bir gazetecinin ben bir mesela sabah paylaşımını gördüm kendi yazısını paylaşıyor ve diyor ki şimdiye kadar verilen operasyonla ilgili askeri fotoğraflar hoş değil Değildi. ...hoş değildi de değil de... ...hay böyle şey fotoğraflar falan filan var böyle... ...tepeden falan fotoğraflar çekmiş bunlar hoş değil... ...daha insani fotoğraflar olması lazım... ...okulda ee... poz veren askerlerin <gülüyor> fotoğrafları... <gülüyor> evet, yani. evet. ...o kadar sinir bozucu ki... ...ondan sonra bunlar da gelecek zaten... ...belli ki bir yandan bir... E, ...paylaşım da var... E, ...askeri kaynaklarla... ...ya yani siz bu fotoğraflarla iyi yapmıyorsunuz... ...şöyle yapmalısınız... ...gazetecilerin de bu noktaya geliyor olması... ...kendini hiç sorgulamaması... Aynaya bir bakın insan ben ne diyorum diye düşünmez mi? Düşünmüyor demek ki işte. <gülüyor> evet gazeteci meselesine gelince tabii mesela bir başka ilginç yani tüyler ürpertici diyebileceğim bir haber var. Ee, bu Ankara katliamı işte 102 kişinin hayatını kaybettiği korkunç Ankara garındaki katliamla ilgili... E, katliamcıların kimliğini açıklayan hürriyet muhabbirine de e, yayın yasağını ihlalden hapis sistemi 3 yıla kadar e, hapis sistemiyle iddianame hazırlandığını görüyoruz. Yani Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 14 Ekim'de Hürriyet Gazetesi'nin internet sitesinde Arda Akın imzasıyla imlanan haberde Ankara katliamını gerçekleştirenlerin kimlik bilgilerine yer verildiği ve şüphelilerin kaçma ihtimaline sebebiyet verildiği gerekçesiyle iddianame açmış. Ya. Her, her, her zaman dolaşıp haber yapımı suçlu olması gerektiği için yeni aslında böyle bir, bir kanun madde koysalar da herkes rahat etse ya, evet. <gülüyor> Bunun da adını koysak iyi olacak. Ama gerek var mı yani haber yapmaya da bir yandan her şeyde bir şekilde ortada değil mi? Yani askerler artık kendi fotoğraflarını koyup e, duvarlara yazdıkları sloganları mesela okul duvarlarında okuldaki tahtalara yazıp fotoğraflarını çekip internete koyuyorlar. Bunlar zaten internet üzerinden paylaşılıyor. Yani bunu nasıl engelleyecekler peki? Bu gibi görüntüleri? <gülüyor> Ama şu... Yani şöyle haberin ayrıntılarına baktığınız zaman insan aklını kaçıracak gibi oluyor. Yani şimdiki fark ettim de onun için onu paylaşmak istiyorum. Şimdi haberde şöyle verilmiş haber. Canlı bombaların isimlerine, canlı bombaların hangi marka araç kullanıldığına, hangi ilden Ankara'ya gelindiğine yer verildiği kaydedilmiş iddianamede ve diyor ki Soruşturma dosyasında şüpheli sıfatı olan hakkında yakalama ve gözaltı talimatı bulunan YS'nin ad ve soyadını verdi diyor. Değil mi? Değil. Ad ve soyadının ilk harflerine yer vererek gözaltına alındığının belirli. Yani ad ve soyadının YS diye yazdığı için de e, zaten 3 yıla kadar hapsedilmesini isteniyor. Yani, Herhangi bir isim olabilir YS ile alakalı. Değil mi? tahmin etmek yani. gerekiyor sadece ha. yamuksuz hamuru gibi işte böyle. Bu, bu, burada işte tabii ki bütün suçlu tabii o haberi yapan yani şimdi. Hatta olayın faili o. Evet. <gülüyor> bunu Bir yerli yapanların da suçuyor. Bir adım ileriye gidelim. Yani bu, bu kafa bunu buna götürür insanı. İşte tabii de, devletin buradaki istihbarat sorumluluğunu örtmek için en iyi ihtimalle o da yani. Bütün o sorumluluklarını oraya gidene kadar işin çözümlenmesinde aydınlatılmasındaki siyasi irade, iradesizliği vesaire onların hepsinin üstünü bir güzel böylece temizlemiş oluyoruz. <gülüyor> Etkisiz hale getirmiş oluyoruz. Değil mi? Evet. Aynen, Yeni e, da, bir kelime dağıcımızdan e, kullanalım cümle içinde. E, bu arada tabii kapatmadan önce zaman hızlı ilerlerken evet. ben tabii favori konumu gündeme getirmek istiyorum. E, sürekli e, sizden de bir hediye olarak bana gelen yeni yılda da bekliyorum artık. E, Milli İHA, insansız Hava Aracı. Geçen hafta bunun da haberleri vardı. Evet. E, ve e, artık e, hepimizin e, için, hepimiz için kutlu olsun. E, silahlı i̇nsansız hava aracıların silahlı artık. Ha, iyi normal. Yalnız Uzun mi, zamandır bekliyorduk bunu. Ama eksik su serpildi. Evet. Evet. E, maalesef evet. seni hafifçe kınamak zorundayım. Mil, Hı -hı. Eksik bıraktın. E, milli ve yerli. Milli ve yerli evet. hakikaten tam evet. Ben de bunu düşünmüştüm haberi okuduğumda. Milli deniyordu. Bu da büyük heyecan eksik. yaratmıştı. Geçen hafta sosyal medyada e, tabii ki işte en çok Uygun ihtiyacımız mi? olan şeylerden insansız. biriydi. Ee, ...hiç beğenmediğimiz Amerika vesaire öyle kötü geri kalmış berbat demokrasinin olmadığı yerlerde tartışmalar yapılıyor. Niye Taliban'a karşı, niye işte e, Yemen'de vesaire e, Irak'ta, e, üstelik de yani Irak'ta işi de şuna buna karşı İHA'lar kullanılıyor diye bir tartışma var. İnsan hava araçları. Çünkü sivillerin de çok fena ölümüne yol açıyor. E, hedefi orada tamamen video oyunu gibi kilometrelerce öteden e, istihbarat işte neyse artık onunla e, böyle tık tık tık vuruyorsunuz. O istihbarat doğru çıkmaya E, vuran hata yapabiliyor e, vesaire bunlardan dolayı da binlerce sivil ölüyor bunların çeteleri yani. tutuluyor ve e, Amerika'da bununla ilgili yıllardır çok e, hakikaten dinamik bir tartışma ortamı var bir de en çok önemli, önemli bir kitap kitap da yayınlandı Yan yanılmıyorsam Gregoire Chamayu tabii onlarca kitap var bu konuda yani hakikaten e, medyanın Önemli gündem, gündem maddelerinden biridir. biz tabi uzaktan bakınca Trump'ta bilmem neydi Amerika'da işte demokrasi bitmiş gitmiş vesaire sanıyoruz ama son kertede bu tarafı da var madalyonun birçok eksik birçok bir e, yanlış vesairenin yanı sıra bu taraf da var ama biz de mesela bu tartışmaya sıra dahi gelemiyor. Şimdi İHA'lar bilfiil insan işte istihbarat için şu an zaten e, Cizre'de, Silopi'de, Sur'da kullanılıyorlar. Ee, ama bunların silahlı hale geliyor olması e, gerçekten de öne alınmayacak bir şeye yol açabilir ki şimdiye kadar mesela Uludar'ın Roboski olayında İHA'ların rolü hiç konuşulmadı üzerine. Evet. Biz o noktaya gelemedik. Zaten o konuyu da kapattık. Unutursak kalbimiz kurusun. Yani... <gülüyor> bir, iki, bir iki gün sonra geliyor İHA evet. dönümü zaten. Evet. evet. Yani şunu hatırlatmak lazım. yani Bu gibi silahlar kullanıldığı zaman... Birinci Dünya Savaşı'nda olmadığımızı 1910'larda ya da 1940'larda yaşamadığımızı hatırlatmak lazım belki de. Yani bir cepheden karşı taraftan gelen ateşlerle beraber insanlar askerler daha doğrusu profesyonel öldürmeye yetkilendirilmiş kişiler. Birbirlerini öldürmüyor. Suriye'de olduğu gibi, Yemen'de olduğu gibi, Afganistan'da olduğu gibi, ve Türkiye'de olduğu gibi insanlar artık şehirlerin içerisinde, sivillerin ortasında savaşıyorlar. Ve havadan bir bomba attığınız zaman sadece o kadar akıllı bir bomba yok ki sadece istediğiniz kişileri öldürsün. Topyekun oradaki herkesi öldürüyor. Bunun en bariz örneği de Suriye ve Suriye'de evet, şimdi yapılan şimdi saldırılar. Şimdi de okuyayım bu haberi. Şam'a hava saldırısı 20 ölü ve Şam'a bağlı Doğu Guta'ya hava saldırısı düzenlemiş savaş uçakları Suriye rejimin ve yedisi çocuk şimdi bunlar terörist ya da şey olmuyor i̇şte değil mi? Ölmedikleri çocuk. zaman kaçtıkları zaman ülkeye de kaçak oluyorlar. Kaçak oluyorlar. Ülkelerinde terörist kaçtıklarında kaçak. Ya o kadar o kadar yani her şey o kadar trajik ve Parça parça dökülüyor ki adeta hızlandırılmış bir şekilde bir çöküş yaşıyoruz. Türkiye içinde bu böyle. Umarım bu daha iyi bir şeyler yaratarak yaratan bir çöküş olur. Tutarsızlıkların, bütün o saçmalıkların, yanlışlıkların yıkılıp. Yerine yeni bir şeylerin POKİ'nin <gülüyor> inşa etmeyeceği şekilde e, açılabildiği, evet. Önünün açıklayabildiği zamanlar Olur diye ümit etmek istiyorum Gelecek evet. haftada yılbaşı e, Olduğu için e, programımız yok o Bu yılın son programını Böylece tamamlamış oluyoruz O yüzden de iyi yıllar dinleyelim Ne diyelim başka bir şey bilemiyorum Söyleyecek 2015 gibi Hakikaten ağır bir yıl bitiyor Geride bırakıyoruz Başlangıçlar her zaman iyidir diye söylerim ve ben bu yıla... şimdi şu sözlerle bakayım veda edeyim. Üstelik de kimden tahmineden bilene hediye var. Ödül bir tane verelim. Açık radyo olarak bir şey verebiliriz... Açık radyonun kitaplarından birini verebiliriz. Yeni yayımlanan daha dün. programında bakalım. Dudaklar evet. yalan söyleyebilir ama gözler dürüsttür, içtendir gerçeği gizleyemez. Hele keder çöktü mü yüzey kelimeler kifayetsiz kalır <gülüyor> diye devam eden, e, başlayan ve e, kimi zaman mutluluktur gözyaşlarına yataklık yapan, kimi zaman da katmerli dert ve acıdır gözyaşlarını teşvik eden diye devam ediyor. E, ve şöyle e, son bunu okuyayım ağlamak gülmek kadar insani ve doğal, doğal bir haldir bazen kitaplar dolusu bilgi dahi bir damla gözyaşı kadar etkili olamaz ve insan ağlar. Bunu söyleyen kim? Dayanamayacağım, söyleyeceğim. Müzeyyen Senar mı? Dekletemeyeceğim 2016'ya kadar. Müzeyyen Senar mı? Hayır. <gülüyor> Ömer Bey sizden bir tahmin alalım. Ee, kim olabilir? Ee, Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı değil, yaklaştınız mı? Bir devlet adamı, adı da devlet. Devlet Bahçeli. <gülüyor> Şimdi ya yani ülkemizin bir de böyle halleri var. O kadar saçmalıklar dolu ki her yerin yani bir yerden Böyle tuhaflıklar çıkıyor ki Ülkemizin evet Milliyetçi Hareket Partisi'nin liderinin paylaştığı dudaklar yalan söyleyebilir Ama gözler dürüst türü tarzı O zaman kitap Ayrıca size gidiyor var. galiba. Evet. Ha? Ha? O tabii. zaman Efendim? kitap sana gidiyor. Yani, oyun sizin kitap kurallar sizin. Giyiyor. Ben kendimi kazandırmak için bir komplo yapmıştım. <gülüyor> evet, açık evet. radyo konuşuyor. Evet. İlk 20 yıl kitabını kazanmış bulunuyorsunuz sizlere. Yanına İHA'mı da istiyorum ona göre lütfen. Peki Seyit <gülüyor> <adı> Hanım. Selamlı olmasın. <gülüyor> Teşekkürler. Çok Görüşmek teşekkür üzere. Çok Seneye görüşürüz. Şimdi. Bu kötü estriği de yapmadan ödemeyeceğim tabii ki. Görüşmek üzere. görüşmek üzere. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler karşılaştırmalar. Açık Cem Çetinle spor. Günaydın Cem. Günaydın abiler. Günaydın Cem Bey. Günaydın sevgili can. Evet, neler olup bitiyor? Can'ın sorusu var sanırım Haber takibi yapalım diye ben bir aklıma geldi evet. daha doğrusu. Ee, Ömer Bey burada yokken e Blatter ve Platini'nin durumundan bahsediyorduk ve e, bu hafta içinde gelen haberlere göre kendileri bu ikili sekiz yıl futboldan men cezası almışlar. Bu durumu nasıl değerlendirebiliriz diye sormak geldi benim aklımda. Çok, çok güzel. E, bu soruyla ilgili bu soruyla cevabını vermeden önce bir başka gelişme daha var. Bir başka uluslararası federasyonla ilgili, hı hı. E, uluslararası atletizm federasyonuyla ilgili ben bu iki konuyu birlikte değerlendirmek istiyorum aralarında bir bağ olduğunu düşünüyorum nasıl bir bağ diye soracak olursam da spor dünyasında Avrupa odaklı güçlerle Amerika odaklı güçler arasındaki bir soğuk savaş olarak değerlendiriyor Hı. yani FIFA'daki gelişmelerle Uluslararası Atletizm Federasyonu Tabii futbol daha e, medyatik olduğu için e, futboldaki e, FIFA'daki gelişmeler daha bir lindenin ilk e, maddelerini oluşturuyor. Ama atletizmde de e, Sebastian Kohn'un e, sağ kolu e, Nick Davis'in e, istifa beli, e, medyaya düştü hmm. önceki gün. E, tabii dikkat edersen e, hem FIFA'daki gelişmelerle, e, Uluslararası Atecik Federasyonu'ndaki gelişmelerle birbirini tamamlıyor. Önce senin ilk önce FIFA sorununa başladığın, evet, sekiz yıl ceza aldılar, hem Platini hem Blatter. Yani şimdi Blatter ki, yani ben dedim, ne yaptım da sekiz yıl bana verdiniz böyle hmm. Yani e, suçluda böyle bir ceza alabilmeniz için işte adam öldürmeniz falan gerekiyor, bir katliam yapman falan gerekiyor dedi. Yani e, suçumun ne olduğunu hala ben bilmiyorum dedi. Bir ceza verildi ama. E, aynı açıklamaları açıklamaları zaten şeyde yapmıştı, Platin de yapmıştı. Şimdi e, bizim medyamıza baktığımız zaman da işte e, biraz yine o milliyetçilik şeylerini e, bu şeyleri de görüyoruz. Yani sürekli eleştirdiğimiz yani e, olumsuz insan davranışlarını e, burada da görüyoruz. İşte Senel bahçeyle e, özellikle Senel bahçeyle işte Senel bahçeyle ahı var ama. Yani bilgisayar olmadan yapılan bu yorumlar Tabii çok e, şey yani Beni üzüyor dedi ben işte Bilgi toplumu olamamanın getirmiş olduğu Olumsuzluklar bunlar Yani platini evet ben Hala masumum diyor yani Ben bir iş yaptım yani paramın ödenmesini istedim Fatura gönderdim param ödendi Bunun da vergisini e, Ödedim diyor Yani e, ortada <gülüyor> Yaptığım olumsuz bir şey yok Yani e, bir benden hizmet istenmişti, o hizmeti e, verdim yaptım Getirdim, onlar para mı ödeniz diyor. E tabii yani e, neden e, bu süreç yaşanıyor? E, şimdi dikkat ederseniz FIFA'nın içinde evet bir takım rüşvet olayları yaşandı. Bir takım e, işte, para aklama olayları vesaire, vesaire yolsuzluklar. Ama e, bunlar unutuldu ve şu anda e, Blatay'la platinin üzerine odaklanma söz konusu. Yani benim düşüncem de yani... E, çok da fazla e, bu ikilinin ben e, belki de vesile içinde bir yozlaşma e, söz konusu işte kara paraklılığı vesaire vesaire ama yani bu ikilinin ben e, çok da e, suçlu yani suçlu olduklarını düşünmüyorum. Ama yani büyük isimler ee, değil mi? Biri UEFA başkanı diğeri FIFA başkanı. Tabii, tabii ama işte bak, az önce bir şey söyledim bu tabii e, programı başladığımızdan beri, konu açıldığından beri konuşmaya başladığımızdan beri Hedefteki isim Michel Platini. E, Michel Platini'yi hedefe oturtan da Amerika. Çünkü Amerika 2022'nin 2022 dünya e, o, futbol organizasyonunun şampiyonasını kendisine verilmemelerini hala hazmetmişti değil yani bu hazımsızlığın sürecin e, hedefteki isim de Platini. Çünkü e, evet Platel böyle bir söz veriyor. 2018 e, Rusya'da yapılacak. 2022 Amerika'da düzenlenecek. Yani Platel'in e, arzusu bu. FIFA'nın arzusu bu. Platini de buna destek veriyor. Ama işte son dakikada Sarkozy'nin e, Katarlılarla masaya otulması, e, Katarlıların bu organizasyona talip olması tabii bu da çok ilginç. Yani e, jeopolitik olarak baktığımızda uluslararası iştiratçısından baktığımızda yani Katarlılar da Amerikalılar e, can ciğerler yani. 2022'ye Amerika e, talip olmuşken e, hani devreye Katar'ın girmesi e, bu süreçte e, Fransızların Salvadorini e, platinli e, ikna ederek Amerika'yı boş ver, e, Katar'a destek verelim demesi, e, yani hem e, spor ilişkiler açısından hem de uluslararası ilişkiler açısından evet. baktığımızda e, çok e, bir sürü soru işareti çıkıyor. Yani nasıl olur diyorsun? Evet. Yani. <gülüyor> Cem Bey bir şey daha sorabilir miyim? Yani benim de, e, en temelinden, benim futbolla çok fazla bağım yok bu tip e, yolsuzlukla evet. alakalı bağım olsa da daha doğrusu bu konularla alakalı e, haberlerle e, takip etsem de. ...futbolla alakalı pek bir şeyim yok, ilgim çok Aha. yüksek seviyede yok. Neyse, Şubat 2011'de Platini'ye yapılan 2 milyon İsveç Frang'ı ödemesinin... ...Blatter tarafından yapılan ödemenin hiçbir yasal dayanağı bulunmaması gerekçe gösteriliyor bu açılan evet. soruşturmaya. Bu doğru bir şey mi? İşte Var e, Platini diyor ki, yani platini buna cevap verdi. Yani. Evet diyor bana bu 2011'de ödendi. Hı hı. Ee, ama ben e, daha önce bir iş yaptım, yani bir e, anlaşma da var aramızda, yazılı bir anlaşma yok ama sözlü bir anlaşma var, bunun şahitleri de var. Dolayısıyla e, bana bu rakam evet geç ödendi ama e, bu para e, ödendikten sonra da yani fatura gönderdim ve vergisini ödedim diyor yani. Hı hı. E, tabii etik olarak baktığınızda için 2002'deki bir iş için 9 yıl beklenildi, bekleniliyor tabi bunlar ciddi bir tartışma konusu olabilir vesaire vesaire burada bulurken e, belki bir sorun olmayabilir evet etik olarak bir sorun var mıdır yok mudur ama yani ben bu, bu sürecin yani bir sürü olumsuzluklar yaşanıyor hı hı. bir sürü olumsuzluklar yaşanırken yani bu çok minör bir olay Yani bu olayın işte arkasındaki nedeni görmek lazım. Yani <gülüyor> ben işte onu açıklamaya çalışıyorum. Anadolu görmüyor. Yani yani, yani, isimler yani, büyük olduğu zaman tabii bu gölgede kalabiliyor biri UEFA başkanı, diğeri yani FIFA. Açık ve net söyleyeyim. Eğer 2022 Amerika'ya verilmiş olsaydı, yani araya Katar girmemiş olsaydı, Sarkozy işleri bozmamış olsaydı, <gülüyor> yani hiçbir şey yaşanmayacaktı. Hiç işte şifa başkanlığı içinde zaten Michel şey Platini misli geçiyordu. Birader görevi bitirdikten sonra da şey başlayacaktı görevi şey Michel Platini başlayacaktı. Ama işte Amerika siz tabii Amerika oyunu bozuldu. Amerika bir oyun daha doğrusu Amerika'nın beklentileri karşılanmadı. Spor ekonomisinde de şunu unutmamak lazım yani spor ekonomisi bu tür olayları çözerken. E, sporun e, ekonomisindeki önemli e, güçler, güç odaklarında göz önünde bulunduracaksınız. Yani evet. Amerika'nın büyük güç odaklarından biri, bir yada Avrupa. Yani e, burada e, tabii bunları da anlatırken, şimdi uluslararası atletizm federasyonunda ki gelişmelere dikkate e, almak gerekiyor. Çünkü. FIFA'daki her gelişme sonrası FIFA'daki her yaşanan süreç sonrasında Uluslararası Artifizm Federasyonu'nda paralel gelişmeler oluyor. Evet. Ee, buna öyle geçmişe geri dönüp bakın. Ee, bunları göreceksiniz. Şimdi bu hafta pazartesi bu cezaları çıklandıktan sonra e, pazartesi ya da salı günü Le Monde biz e, bir e, haber, mail yayınlandı. İşte bu mailde e, Sebastian Coen'un sağ kolu Mick Davis'in 2013 yılında e, bu sene geldi başkanın oğluna bir mail gönderiyor. E, bu mailde de işte, işte bu Rus topik e, çıkan Rus atletlerin durumu ne olacak? Yani e, bak Dünya Şampiyonası da bir ay sonra başlıyor Moskova'da. Yani nasıl bir strateji izlememiz lazım? Yani bu elimizdeki hatlar şu ifadeyi kullanıyor. E, bu Rus e, cesetler ne olacak diyor. Yani çünkü o dönem Nick Davis e, Uluslararası Atletizm Federasyonu'nun basın sözcüsü Ee, çok gizli olarak göndermiş olduğu mailde e, sana geldi başkanın oğlu o zaman Uluslararası Hattinizm Federasyonunun pazarlama sorumlusu hmm. ve e, Moskova'da da Dünya Hattinizm Şampiyonası başlayacak Ağustos ayı içinde yani nasıl bir strateji izleyelim e, çünkü bunları açıklarsak e, Uluslararası, e, Moskova'da yapılacak Dünya Hattinizm Şampiyonası'nın imajiz edilenecek şimdi buradan neyi çıkarmak şimdi, bu çok gizli mail E, İngiliz'in yazdığı mail Senegal'de yazdığı mail e, Nasıl ortaya çıktı Nasıl ortaya çıkıyor Şimdi burada da hani FIFA'ya karşı şu anda Amerika e, güç odakları saldırıyor Her Amerika e, Güç odakları Avrupa'ya saldırıyor Şimdi Avrupa'nın denildiği koz var e, Çünkü şu anda Sebastian Kohn'un da e, Amerika'nın güç odaklarının Desteklediği bir isim Böyle geldi ustası Atelizm Federasyonu'nun başına Onun da, onu Şimdi e, siz Müşay Platin'i yıpratıyorsunuz, Müşay Platin'i yemeye çalışıyorsunuz. Bakın biz de Sebastian Koy'u yiyeceğiz. Hmm. Yani e, Uluslararası Adresi Federasyonu'ndaki bu süreçte bana e, sorarsanız Sebastian Koy'un istifasına kadar gidecek. Çünkü e, buradan şu, şunu anlamış olduk, Nick Davis istifa etti. Çünkü şu gerçek ortaya Nick Davis'in Davis bu Rus atletlerinin dopingli olduğunu bildiği ortaya çıktı. Şimdi Nick Davis de Sebastian Korn'un şu andaki sağ kolu. Şimdi Nick Davis bunları biliyorsa Rus atletlerin dopingli olduğunu biliyorsa ve bunların üstünü örtüyorsa, örtüyorsa Bundan Sebastian Konun da haberi var. Sebastian Konun abi'nin olması imkansızı evet. çünkü şu anda ilk deviz ikinci yani Sebastian Konun sağ koluydu. Şimdi e, istifatine göre iş e, Sebastian Konu doğru gidiyor e, demek yani e, bir tarafta Amerika Avrupa'dan hesap sorarken Avrupa'daki güç de e, şeyden hesap soruyor e, Amerika'dan ve. Uluslararası Atletizm Federasyonu da e, 2021 yanılmıyorsam Öcüne bunu daha önce de konuşmuştuk. Ama bu e, Öcüne verilirken bu şampiyona burada da e, resmi sürece, legal sürece uyulmadığı iddiaları var. İşte kendi kafalarına göre hatta Nike'ın e, Sebastian Ko'yu desteklediği, işte onun bir ücretli çalışanı olduğu ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine Sebastian Co. istifatini, Nailoğlu'nun bütün ilişkisini bitirdiğini e, belirtmişti. Yani e, görüyor musun? Yani ben bir parça bu şifadaki olaylarla uluslararası soğuk, savaş. E, e, soğuk savaş. Yani bu şekilde değerlendirmek evet. lazım. Yani benim Şu anda bir bit yeni olduğu benim de gözümün önüne geliyor. Yani haberin detaylarına baktığınız zaman Şubat 2011'de Platini'ye yapılan 2 milyon İsveç Frang'ı ödemenin hiçbir yasal dayanağı bulunmaması gösteriliyor verilen cezaları. Ve bu cezalardan biri de Platini'ye 80 bin İsveç Frang'ı yani 80 bin doların para cezası olarak çarptırılması. Yani para cezasını çarptırılmış Platini 80 bin dolarlık, 80 bin Frang'lık. Yani eğer gerçekten ortada bir suç teşkil edecek illegal bir durum varsa 2 milyon. İşteç Kurangını geri ödemesi istenir ya da bu, bu, bu faiziyle beraber bunun cezası çarptırılır. Ama şimdi 80 bir işteç Kurangı istediğiniz zaman işin etik olmadığından ötürü siz kendi kafanıza göre nasıl böyle bir iş yaparsanız demek e, mesajını vermek e, ön planda oluyor gibi duruyor sanki. Yani bir, bir, bir o var bir de şu var yani şunu da etmek lazım yani Michelle Platini geçen haftaki programda da konuşmuştuk gitmedi savunma yapmaya bile gitmedi Dedik ki bunlar zaten karar vermişler yani gidip beni savunma yapmamın bir anlamı yok. Bunu geçen hafta yapıyorlar da eleştirmiştik. Yani etik kulübü söylencesi'nin açıklaması daha sonra o da diğer adı vaktte diyor benim kendi görüşüm diyor tabi evet. e, bağlamaz. Yani bu arada platinin diğer bir açıklaması var. Yani FIFA etik kurulundaki diyor bu karar veren e, savcılar diyor yani diyor diyor. Yani bağımsızlık diyor bunlar diyor FIFA'dan diyor para alıyorlar diyor yani bunlar diyor e, FIFA'nın e, bir şekilde maskotu diyor yani e, bu, bu oyunu bozmam gerekiyor diyor ben suçsuzum diyor. Ben de buna, buna inanıyorum ama işte buna inanıyorum derken yani benim varsayımım, yaklaşımım bu bir soğuk savaş. Çünkü Sifar'ın içinde şu anda e, Amerika lüç e, odakları e, şu anda e, sayı ele geçirmek istiyor. Platini Avrupa lüç odaklarının temsilcisi. Yani, e, onun için aslında savaş, Sifar'ın içindeki savaş bunun bir göstergesi. Evet yani ne yani, kadar şeffaf olunursa da bu olaydan e, bu kadar tabii, kolay çıkılabilir. Müsaadenle Cem ben de Lütfen. bir e, karşı e, o, ya Ayrı oy kullanayım. Bu Tabii. ikili bir soğuk savaş değil. Üçlü. Çünkü Katar'da unutmamak lazım. Hele Türkiye'nin son e, ziyaret, Cumhurbaşkanı'nın ziyaretiyle Katar'dan e, önemli e, doğalgaz şeyleri döndüğünü doğal gazla döndüğünü düşünecek evet. olursak aslında üç taraf var. Bu ama Katar, işte Katar Amerika'nın e, çok yakın bir Türk yani evet. son dönemde son 5-10 yıllık döneme bakarsanız yani o bölgede Suudi Avistan Amerika'nın çok yakın mütefikiydi ama Suudi Avistan'ın işte izlemiş olduğu böyle inişli çıkışlı istikrarsız dış politika o bölgede Katar'ı Amerika'ya daha yakın kıldı. Amerika'ların şu anda o bölgedeki güvendiği bir numaralı ülke Katar. Yani şimdi bu e, evet. uluslararası ki bu gerçeği bil. şimdi ben göz önünde bunu düzüyorum nasıl oluyor diyorum yani Katar Amerika'nın çok düzenlemek istediği 2022'yi bir şekilde Amerika'nın elinden almak ister acaba Katar'lılar bilmiyor muydu Amerika'nın bölgesansını çok iyi izlemekte. Ama Katar'ı da tebrik etmek lazım. Hem Amerika Birleşik yani Türkiye ile arası çok iyi olmayan e, Amerika Birleşik Devletleri'ni yanına çekebiliyor. Hem de aynı zamanda Türkiye'yi yanına çekebiliyor. Gerçek bir lider konumuna da bu şekilde ortaya çıkarıyor galiba. Yani Katar'ı ben e, son 10 yıllık dönemi çok e, üzerinde çalıştığım bir konu. Katar çok Hı. merak ettiğim bir konu. Çünkü çok yıldızlı, çok hızlı bir şekilde avlayan bir ülke son 10 yıllık dönemde. Yani onun şu andaki yönetiminin başındaki kişiler gerçekten iyi eğitim almış, çok kendini yetiştirmiş, çok medeni olan insanlar, yani modern insanlar. Onlar da işte o Katar imajını son 10 yıllık dönemde çok iyi parlattılar. Yani izlemiş oldukları her alanda yani özellikle soft power, uluslararası ilişkilerdeki soft power unsurunu çok iyi kullanlar. Gerek spor, gerek sanat, gerek eğitim, gerek sosyal sorumluluk projelerini. E, aile olarak e, çok iyi kullanarak evet. e, Çok iyi noktaya geldiler ya yani Bugün tahmin ediyorum ki e, Bilmiyorum Ömer ya da Can Enfikir olacak mısınız? Yani uluslararası alanda Katar'ın son derece pozitif bir imajı oluşuyor Evet yani hatta şeydi Bu geçtiğimiz Mart ayında Türkiye'nin en pahalı evini satın almıştık Katar emiri eşini e, Orada da aynı şeyi söylemiştik biz Yani pozitif bir imaj oluşuyor Ekonomik manada da aynı şekilde pozitif bir imaj oluşuyor Ama, ama Bir biz Daha yapmak gerekiyor Türkiye Katılım ilişkilerinde. biliyorsunuz elzeci ve televizyonda çok uzun zamandan beri yayına geçmek için bekliyor. Yani çok ciddi yatırımlar da yaptılar. Ama bir türlü izini alamadılar. Kapalı devre tahmin ediyorum yani aldığım bilgiler yayın yayınlarına devam ediyorlar. Acaba bu süreçte ne zaman elzecileri mesela Türkiye'de yayın yapmaya başlayacak? Evet, ne zaman tamam, vazgeçti diye duymuştum ama Yani Seni şey. e, herhalde bunları daha etraflıca evet. konuşma fırsatı evet, bulacağız. Evet. E, Cem e, bu bu yılki son programımız oluyor. Gelecek e, hafta cuma günü yıl başına geliyor yayınımız yok. E, bu şekilde de e, böyle kapatıyoruz yılı. iyi yıllar Ama, dileyelim. Çok teşekkür ben de, ben de. ederiz. Görüşmek i̇yi üzere. Görüşmek üzere. Sevgi. Cem Çetinle Spor Evet bitiriyoruz şimdi Fight the Power çalacağız Kudretle, güçle sen mücadele et iktidarla, muktedirlerle Isley Brothers'ın ünlü şarkısı birinci bölümünü çalacağız Fight the Power Part 1 Bunu çalmamızın sebebi hem dünya haline bir gönderme yapmak hem de aynı zamanda bu ünlü grubun kurucu elemanlarından O'Kelly Isley Junior'ın doğum günü olması 25 Aradık 1937'de doğmuş. Kendisi 1986'da genç bir yaşta Aa, tabi da etmiş müzisyenlerden biri efsanevi gruptan aile grubundan Isley Brothers'dan bunu çalıyoruz ve hepinize günaydın diyoruz. Günaydın. Günaydın. Csekaste.